Allaʿalik Allāhu ya khayr وَعَلَىٰلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ Bugün size Mektubat-ı Şerife'den sıralı dersimize geldiğimiz yerden devam edeceğiz tabi ama özellikle İmam-ı Rabbani Hazretleri kendi kafasından bir şey söylemez. Bütün ulemanın ittifaklı beyanlarını nakleder el Sünnet'e göre kafirlerin merasimlerine katılmak ve e, kutlamak yasak olduğuna dair e, beyanlarda bulunuyor. Geriden beri dersimiz buradan gidiyor. Ancak bir sual sormuştu, sonra ona cevap veriyordu. Dersimiz orada kaldı. Önümüzde biliyorsunuz bir Noel e, şeyi var. Belası var, tehlikesi var. İnsanlar bundan gafildirler. Ne yaptıklarında farkında değildirler. Ekseriyet de kendisini işte efendim Nuhal 24'ünde mi ne kurtlanıyor da efendim yılbaşı gecesinin Nuhal ile alakası yok falan diye milleti ee, bu işe teşvik etmeye çalışıyorlar. Yani bunun onunla alakası yok. Bunun Hristiyanlıkla alakası yok. Efendim, gavurlukla alakası yok. Siz yemenize, eşmenize bakın falan. Din adına adamlar konuşuyorlar. Geçen gün e, pazar mıydı? Bir, birkaç gün oldu yani. Halk TV'de bir adam çıktı. Ali'de ...soyadını tam işte uzun zaman geçti. Ee, Cumhuriyet Halk Partisi, meclis üyesiyim dedi yani... ...artık belediyede değil de herhalde yüksek şeyde... ...heyette efendim... ...programda bulunabilir yani. Zamanın Ruhu programında da... ...sunucusu değişti onun da. Bir. Eski sunucusu vardı. Bir de yeni bir sunucu fakat... O programda bir adam, bir kadın konuşurdu. Ben tabii dinleyemiyorum fakat... ...arada bir geçerken böyle bir rastlıyorum. Zaten hiç vaktim olmuyor. Devamlı kitap çalışmalarıyla meşgul oluyorum. Çok nadir böyle. O arada şey işte bana denk geliyor. Hep de bana denk geliyor yani. Allah herhalde vakitlerime acıyor böyle. Beni ilgilendirecek bir şeyleri bana denk getiriyor. Orada diyor ki yani bunu Hristiyanlıkla ne alakası var? İşte efendim, Noel zaten işte 24'ünde kutlanıyor falan. İşte bu yıl bitiyor, yeni yıl başlıyor. E bunun bunun alakası yok. İşte korkmasınlar işte... ...yılbaşı kutlasınlar, bundan bir, bir zarar gelmez. Kimse de Hristiyan olmaz, kimse de dinden çıkmaz, bir şeyler bir şeyler desin. Desen Diyanet Reisi yani olmuş adam. Ya sen git işine bak, gücüne bak... ...bu kendi partinin... ...efendim reynimi artıracaksın... Turun bunu mu düzelteceksin? On sonra işiniz mi bitti yani? Millete bir de fetva, fetva için de bari bize bırak canımız çıktı bu kadar kitap okumaktan. 40 küsür senedir ben bu işte uğraşıyorum. Senin dediğini hiçbir kitapta görmedim ya. Uydurma bir rivayette bile görmedim ya. Sen bunu neye dayanarak söylüyorsun? Duvara dayanarak söylüyorsun. Desen ki Allah can olmuş adam ya. Ya sen bu milletin Efendim Din adına şunu yapsın, şunu yapmasın, günah girmez. Hani günah bana eskiden de bu laflar çoktu hani. Günah bana ya yap ya falan falan. Hem evlat buyuruyorum ve bir <gülüyor> hamile ne hataya şey? Kimse kimseye teminat veremez. Bunda günah yok diyemez. Ancak Allah helal Allah haramı tespit eder. Onlar onların hatalarından, günahlarından bir şey taşıyamazlar innem lekadibun ve innem lekadibun elbette onlar yalancıdırlar buyuruyor. Ve lehmilu'n azqale ve azqalen Kendi milleti saptırdıklarından dolayı kendi ağır yüklerini ahirette sırtlarına vuracağım. Çok ama kendi ağır yükleriyle beraber başkalarının yüklerini de taşıtacağım. E niye bu hani velatezi ruva zira ukhra? Kimse kimsenin suçunu günahını yüklenmez ate var. Bu ayetle çelişmiyor mu? Çelişmiyor. Çünkü bu adama yap, boş ver, Hristiyan da olmazsın, günahda girmezsin, ne alakası var diye fetva veriyor. Bir gayri ilim. Bilmeden atıyor or. Allah adına konuşuyorsun. Din huzursunda konuşan Allah adına konuşmuş oluyor. Allah adına konuşan dikkat edecek. Sen şimdi başbakan adına konuşsan sen ne yaparlar? Cumhurbaşkanı adına bir karar açıklasan seni ne yaparlar? Doğru kodese. Ahirette de doğru cehenneme. Sen bir yetkilinin adına, yetkisiz olarak açıklama yapabilir misin ya? Şu anda memlekette adikisin birisi, çıksın bir açıklama yapsın bakalım. Bir yetkilinin adına. Ne yaparlar adam? Memuriyet, memurun kanuna müdahale eden. Adam cenaze imamının bile önüne geçip cenaze namazını kıpsa, belediyenin memuruna müdahale eden. Adam dava açsa ceza aldırır yani. Memurun işine müdahale eden. Yani cenaze ima, imamının, ya işte ben geçeceğim, ben kıldıracağım deyip de atlayabilir misin mesela? Memur o adam. E sen şimdi kainatı yaratan Allah adına hüküm veriyorsun ya. Şunu yap, bunu yapma ya sen. Ya Kur'an'a bakalım Estağfurullah ve la terkanu ilallezine O zalimle zalim ne? E inne şirke le zulmun azim. Öbürra'ya okuyalım. Ate tefsir eder. Şirk en büyük haksızlıktır, zulümdür. Şu Allah'a ortak koşuyor. Hristiyanların şirki şirklerin en büyüğüdür. Çünkü kalkıyor Allah'ın oğlu var diyor haşa. Ve Allah'ın eşi vardır diyor Haşa. Allah Teala bunu Doğmadı, doğurmadı. Hiç bir kimse ona eş denk olmadı. Dinimizin, imanımızın temeli la ilahe illallah. Allah'tan başka ibadete layık yok. Ya bunlar diyorlar ki baba vol kursalır o. Kur'an-ı Kerim birçok ayet kerimesinde bunlara reddiye yapıyor. Allah Haşa doğurdu diyenler, Haşa çocuğu var diyenler müşrik diller, kafir diller. O galip takaddallahu veled. Sübhanhu ve tenzih ederim. Nerede benim çocuğum olsun diyor. E ne yekun ve lev sahibi. Allah nereden oğlu olsun? Eşi de yok. Eşi yok ki çocuğu olsun. şey her şeyi koyar atmıştır. Hiç yaradan ana baba olur mu yani? Çünkü yaratılan yaradanın parçası olmaz. Çünkü Yaradan ol dediğimi oluyor. onun Onunla alakası olmuyor. Ama çocuk ana babanın parçası oluyor. Çünkü onun suyundan, kanından, canından. Öyle mi değil mi şimdi? Ne diyorsun çocuğuna? Canım diyorsun, kanım diyorsun. Sen benim kanımı taşıyorsun diyorsun. Genetik özelliklerimi taşıyorsun diyorsun. E çünkü onun parçası oluyor. Parçasından alıyor. Anne babanın suları birleşmesi sureti. E, Allah-u Teala'nın hiçbir şey parçası olamaz ki. O her şeyi yaratan. Ol dedim, oluyor. E sen nasıl ona eş isnat ediyorsun, oğul isnat ediyorsun? Bu Nuhal dediğin, e siz e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberin doğum günü, mevlid gecesini, mevlidini kutlamıyor musunuz? Kutluyoruz. Ya yani biz Musa aleyhisselamın ümmetinin, e, Beni İsrail'in, e, e, Kıptıların elinden, Firavunların elinden kurtulduğunu da kutluyoruz aşure günüyle. O da Allah'ın peygamberi. İsrailoğulları da Musa Aleyhisselam'ın ümmetleri de Allah'ın üstün kıldığı, faziletli kıldığı peygamberler yetiştirmiş. Alimler salihler yetiştirmiş. Ekseriyeti itibariyle bozulmuş ama peygamberler döneminde onların da sahabeleri var. Mevla üstün kıldın buyuruyor Kur'an de o dönem için. E biz onları da kutluyoruz. E, İsa Aleyhisselam'ı niye kutlamayalım? Ama İsa Aleyhisselam'daki fark başka. İsa Aleyhisselam'ı bir peygamber doğdu diye kutlanmıyor. Burada Allah doğdu diye aşağı. E ben bundan ne haberim var? Benim bu işte. Ya tamam ama. Bir şeyi taklit ederken körük örneği taklit olmaz. Neye uyduğunu, neye duyduğunu, ne yaptığını da bilmen lazım yani. E sen şimdi bir insanlar bir kıyafet giymişler. Sen de gidip o kıyafeti ezbereden giyilmez. Ne sorarsın? Bunlar niye bunu giymişler bugün? Neyi sembolize ediyor? Neyi temsil ediyor? Bunu sorarsın değil mi? E sen bir de bakarsan ki aa bu terörist kıyafetiymiş PKK kıyafetiymiş hadi bakalım ben de giydim aynı gün. E sana gözünün yaşına bakmazlar kusura bakma. Ne derler? Sen ne yapıyorsun ya? Nümayiş mı yapıyorsun? Göstürme. Aynı teröristlerle aynı gün aynı kıyafeti giyirsin. Yani onlara has bir şeyse yani özel bir durumsa aynı hareketi yapıyorsun. Ne yaparlar adam? Tweet paylaştım. Ben tweet paylaşıyorum. Ben yazmadım ki. Anlamaz neyi paylaşıyorsun abi? E sen burada terörü paylaşıyorsan terörist muamelesi görüyorsun. Şirki paylaşıyorsan şirk müşrik muamelesi görürsün. E ondan sonra ben bunu anlamadım da bilmedim de ne manaya geldiğinden haberim yoktu da kabul etmezler. Zalimlere Allah'a ortak koşanmak. En büyük zulüm haksızlık demektir zulüm. En büyük haksızlığı kime yapıyorlar? Kainatı yaratan Rabbimize yapıyorlar. Mevla da imtihan olsun diye buna müsaade ediyor. İstese kimseyi tatmaz ama müsaade eder. Çünkü neden? Özgürlük veriyor. İmtihan özgürlükte olur. Özgürlüksüz imtihan mı ol? Kağıt verme, kalem verme. Ondan sonra imtihanı kazan. Nasıl yazacağım yani? Mevla milleti serbest etti. فَمَنْ شَافَلْيُمْنِ hemen شَافَلْيَكْفُرْ İsteyen iman etsin, isteyen inkar etsin. Ama faturası ahirette çıkacak. اِنَّ اَتَدْنَا ال۪يظَّالِم۪ينَ نَعَرَى Şirk koşan zalimlere ve onlara mail eden zalimlere benzeyen zalimler ateş hazırladım. Ha da Tumanları onları kaplamış cehennem. Aman zifiri karanlık ya. bufacık bir ateş yanıyor da her taraf tuman oluyor. Bütün bir ufacık bir dairenin bir evin yangını ile beraber insanlar boğuluyor ya. Sen bütün dünya içine atsan çölün içindeki bilye kadar etmez. O kadar büyük bir cehennem, o kadar büyük bir ateş için içine atıldığın zaman ne dumanlara kalırsın ya. tumanları <gülüyor> onları kaplamış, neuzübillah. Susuz kalacaklar, aç kalacaklar, bir ilaç kalacaklar, feryat edecekler. <gülüyor> Birkaç saat su içmesen, çok terlesen, su kaybetsen, bir iki gün su vermeseler sen ne olursun arkadaş? Bas bas ciğerin parçalanır. Bir yudum su için her şeyi verirsin ya. Malını mülkünü satarsın ya. Sen burada günlerce, aylarca, yıllarca su yok. Su diye feryat etseler, imtaat isteseler. Onlara zeytin tortusu gibi yani. Zeytin tortusu yine baklava gelir orada da. Zeytin tortusu yani, siyahlığı öyle yani. Sif siyah bir su... Ama nasıl kaynamış biliyor musun? Dumanından yüzleri kebap ediyor. Daha adam ağzına yaklaştırırken yüzlerin etleri dökülüyor. Kemiklerin iskeletleri ka kalıyor. Bütün etleri dökülüyor. Ölüm olsa 40 kere ölür. Adamın yüzünün bütün etleri dökülse iskelet kalsa adam yaşar mı? Beyin meyne her yer açılıyor yani. Yaşamak mümkün değil. Ama işte orada ölüm de yok. Ne ölebilir ne dirilebilir. Öyle can çekişir. Bir şarap ne kötü içecektir diyor. Ve saat murtefaka cehennem ne kötü istirahat yeri. İçkili, kumarlı, faizli, fuşlu. Yok Noel bilmem kutlamaları için şimdi Uludağ'a mı giderler, küçük dağa mı çıkarlar? Efendim hangi eğlence merkezine giderler? Şimdi de kar sezonları olduğu için ekseli kıyak mıyak yerlerine kadar giderler. Ondan sonra Şampanyalar, içkiler, şeyler, müesseseler efendim... ...yılbaşına özel... ilişki sınırsız, fışkı limitsiz... Falan, falan falan. Cehennem ne kötü istirahat yeri diye Cehennem dinleme tesisleri yani. Tam dinlenilir ya ateşin içinde. E şimdi bu belaya kaşınmanın, kendini hedef etmenin bir anlamı yok yani. Nedir o zalimlere diyor bak... Şirk koşanları azıcık dahi etmeyin La temilu buyursaydı meyletmeyin. Ama la o buyurdu. Bunun mastarı rukûn gelir. Vav ile. Rükûn el meylül kalil diyor tefsirler. Beyzavi tefsirinde de şöyle. Azıcık meyletmeyin. Mesela ne gibi diyor ki? Tezeyyi biziyim. Onların şekline girmek diyor. Onların kılığına girmek diyor. Onlar gibi giyinmek diyor. Onlar gibi tıraş olmak diyor. Yani... İslam'da şekilcilik yok diye bir şey yok. Şekilcilik var. Sen o zaman git papazın zünnarını sak. Nasıl Müslüman diye selam vereceğim sana? İslam'da şekilcilik yok. Şöyle şekilcilik yok. İsterse git Patikistan kıyafeti giy. İsterse git Hindistan kıyafeti giy. İsterse git Endonosa gibi bir peş tam sar kendine. Yani Müslüman örfünde olduktan sonra ben bir şey demiyorum. Ama sen Hristiyan'a mahsus, papaza mahsus, bilmem e, özel şapkayı, özel efendim... Boyun yularını, fularını, yok efendim özel e, zünnarını, kemerini e, giyersen gören papaz diyecek bir elbiseyken sana kim Müslüman muamelesi yapar kardeşim? Ha niye giydin? İşte efendim ben kafirlerin arasındaydım, esirdim, reindim yakalanmıştım da, kaçamıyordum da, ölecektim de, kalacaktım da, böyle giydim de, kamuflaj oldum da bana yol ver. Tamam, o zaman mazursun. Sen niye böyle bozursun? Hiç, keyfimden, canım istedim. Nasıl canı istiyor kafirler benzeyecek Müslüman mı bulamadın? Zalimlere azıcık dahi meyletmeyin. İslamiyet bu bıyığına karışıyor, sakalına karışıyor, baş taraşına karışıyor. Hadi şehrin saçını bile uzatırsanız ortadan ayırın diyor. Müşriklere benzemeyin. Peştemal dolanırsanız diyor üstünüze. Altınıza peştemal gibi böyle bir şey sarıp da hani böyle kıyafetler var biliyorsunuz Endonezya, Malezya gibi. O zaman da hadis-i şerif diyor ve khalifu kitap. O zaman da içinize don giyin, şalvar giyin el kitaba benzemeyin. Çünkü onlar içine don giymeden üstüne dolanıyorlar. Bak orada da muhalefet edin don giyin. Açılırsın, saçılırsın insanlık hali, arabaya biniyorsun, iniyorsun düşersin, kalkarsın bir yerlerin gözü donunuzu giyin diyor. Öyle bir şey yok. Giyinmeme ne karışık, kuşan ne karşı? Sahabeden birine kumaş verdik hanimet malında. O da gitti bir o zamanki kafirlere benzeyen bir şekil yapmış, işte kokular mokular bir değişik iz bırakan kokular mı sürmüş, ne yapmış? Elbisede yani çıkmış, o zamanki kafirlerin yaptığı şekilde o daha sahabe-i zat bilmiyor konuyu tabii o zaman. din İslam yeni hükümlerini belirliyor. Allah'ımız bildiriyor yani, Allah'ın dinde hükümler belli de. Vahiy biliyorsunuz. Mesela zaman zaman geliyor. İnna اَدِيمِ اللِبَاسِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسَكَ şu giydiğin elbise kafir elbisesidir. Ya sakın bunu giyme buyurdu. Bu çok önemli. Sahih hadis, Efendim babamız Muzafendi Hazreti çok okurdu bunu. Mişkiat hadislerinden E Bu sefer o zat dedi ki Ya Resulallah sen verdin bunu bana. E, buyurdu ben sana kumaşını verdim. Sen gittin bu şekilde. Ne biçim şekil yapmışsın bunu? Ne boyamışsın etmişsin bilmiyorum. Tam kafirlere benzemiş. Bak kafir elbisesidir diyor. Giyme bunu. Ne yapayım Ya Resulallah? buyurdu. Bir de acayip de bir şey yak onu buyurdu yani hani çevir şöyle evir böyle de bir şekil yap da yine ki o zaman biliyorsunuz kumaş zor bulunuyor e, elbise çok zor bulunuyor insanlar kaç senede bir tane bir şey kumaş bulamıyor yani yak buyurdu. O zaman İslam'da şekilcilik yok o yok bu yok o günah değil bu günah değil bu haram değil e niye göre konuşuyorsun ben sana 40 tane ayet atış okuyorum sen niye göre konuşuyorsun kardeşim ya. CHP'nin meclis üyesi, bilmem ne olduğun zaman Allah'tan vahiy mi alıyorsun? İslam dini adına ne konuşuyorsun? Budizm adına konuş. Hristiyanlık adına konuşuyorsan konuş. Ona da papazlar itiraz ederler. Sen papazlar derneğine üye misin derler. E, değilim. Ne biliyorsun derler. Yani sen burada e, papazın adına konuşamıyorsun. Sen e, e, ulemanın, meşayihin adına nasıl konuşuyorsun yani? Fetva vermek kimin işidir? Hangi müftüden aldın bunu? İlmin ne? Mezuniyetin ne? O zaman kaynak göster. Benim ilmim var, meyim demekle olmuyor ki. En büyük hoca olsam ben de sana kaynak sorarım. Delil sorarım. Delil göstermeden nasıl millet diyorsun ki? Hristiyan olmazsınız, korkmayın. Ya biz de diyoruz ki haram olduğunu bilerek yapan gavur olmaz. Zaten hiçbir güne adamı kafir etmez. Ama kafirlere benzeme işi teşebbüh. Farklı bir şey. Kim bir topluma benzerse o onlar gibi olur buyurmuyor. O onlardandır. Onların bir ferdidir diyor. Bu hadis şerif meşhur Tirmizi'de de geçer. Kim bir cemaatin kalabalığın karaltısını çoğaltırsa kaç kişiydi Nuhel Hristiyan alemi bilmem ne? Şu kadar. Milyar. Bir kişi de sen oldun etti bir milyar bir, bir milyar iki. Nereye artırdın? Oraya artırdın. Sen nasıl Arafat'taki vakfeye gittiğinde 4 milyon acı vardı vakfede bir tane daha geldi 4 milyar bir kişi oldu, oldun acılardan. Burada da gittin, yavrular Noel kutluyordular ve da yılbaşı işte o Noel uzantısıdır, o onun devamıdır. Çünkü o adam bir de bize bana da yutturacak hiçbir şey bilmiyorum sanki. 24'ünmiş bilmem ne. Lan ne 24'ünde başlıyor 5 gün 6 gün sürüyor. O onun nihayeti sonlanması. Kime yutturuyorsun bir günde bir saatmiş diye ya. Biliyorsunuz Yavrular bayram yaptı mı yortu bayramı tortu bayramı bilmem ne bayramı. Bir hafta sürüyor. Yani bu bunun içinde yani. Bu bundan bağımsız bir şey değil ki. Ondan sonra efendim Bu aynı mesele. Yani Hicri yılbaşı. Bizim de Hicri yılbaşımız öyle. Yani bizim Hicri yılbaşımız da tam şeyine denk gelmiyor ki. Gününe denk gelmiyor ki. Muharrem'in birinde yapıyoruz kutlamamızı. Çünkü Hazreti Ömer Efendimiz senenin tespitini Muharrem birden başlattı. Hicri yıl hesabını. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden sonra bu tabi şey oldu. Ama neyi baz aldı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretini baz aldı. Fakat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicreti evveldeydi. Yani Efendimizin Medine'ye gelişi ve girişi Rabbül 12. Doğum gününe denk geliyordu. Efendimiz'in doğumu da Rabbül 12. Vefatı da Rabbül evvel 12. Medine'ye girişi de Rabbül evvel 12. Ayrıyetten pazartesinin önemi. Doğumu pazartesi, peygamber oluşu pazartesi, miraca çıkışı pazartesi, Mekke'den çıkışı pazartesi, Medine'ye gelişi pazartesi, vefat edişi pazartesi. Yani hicri yılbaşı, hicret Efendimiz'in Medine'ye Yola çıkması e, Muharrem ayında değil. 15 gün kadar da 2 hafta kadar da bir yol şeyini koyarsak payını falan geldiğinde Rebül ki demek ki e, Cemaziyeli sonlarında yolculuk yani tam sonu, sonunda Rebül Eveli sonunda başlıyor. Cemaziyeli Ahir'in Cemaziyeli sonunda başlıyor. Yok. Rebül eve evvel Safer. Muharrem Safer. Safer'in biliyorsunuz sonu zaten çok sıkıntı. Efendim, son hafta, son çarşamba meclisi, Efendim, en sıkıntılı süreci, hicret. Mağarada gizlenme, üç gün saklanma, sonra yolculuk. E, saferin sonu, saferin sonunda hicreti. Efendim sana vefatı da yine e, ağır hastalanması, saferin sonu. Yani saferin sonunun sıkıntılarını her zaman anlatıyoruz. Yine Resulullah'ın en ağır hastalığı, vefat hastalığı, saferin sonunda yakalandı. Zaten o hastalıkla vefat etti Rebül 12'de. Yani saferinden sonra Rebül ay geliyor. Hicret de Muharrem'den itibar ediliyor ama ne demek istiyorum? Esas Rabi'ül Evel'in. E şimdi sen burada e, İsa Aleyhisselam'ın işte doğumu bunun 24'üne geldi diye efendim burada ocağın birinin aralık 31'inin bununla alakası yok diyemezsin. Alakası yok diyemezsin. Yani burada da hicret e, e, Rabi'ül Evel'in 12'sinde zaten onda mevlid kutlanılıyor falan falan. Bunu hicri yılbaşıyla ne alakası var? Ne alakası var olur mu? Hazreti ver, ver, ver Efendimiz ayların tespitinde bunu itibar ederken bütün sahaben ittifakıyla beraber bu takvim belli. Bu sefer ne oldu? E, Muharrem de hicri yılbaşı oldu. Yani hicret burada olmadı diye bu hicri yılbaşı değil diyemiyoruz ki biz. E, sen de burada e, İsa Asam doğduğu 24'ü diye 31'inin bununla ne alakası var diyemezsin ki yani. Çünkü bu, buna bu atıf yapıldıysa, bu vurgu yapıldıysa bu bunu çünkü zaten burada yine arası kaç ay var. Bu, bu olay zaten 3-4 gün arayla zaten kendi bayramlarını başlatıyorlar. Şirk bayramını orada da noktalıyorlar. Yani bir haftalık bir bayram var. Kendileri de bir hafta tatil yapıyorlar zaten. E sen bunun ne alakası var diyorsun? Zalimlere benzemenin danışkası burada Şirk koşanlara azıcık dahi meyletmeyin. Benzemeyin. Fethemes <gülüyor> sekumun Onlara dokunan ateş size de dokunacak. Onları yakan ateş diyelim. Onları yakacak ateş size de dokunacak. Burada bak Kur'an'ın tabirlerine dikkat edelim. Dokunacak. Ama ateşin dokunması da ucuz bir şey değil. Pahalıya patlar. Niye ateş dokunsun bize ya? Niye dumanlar kaplasın suratımızı ya? Niye ahirette rezil olalım? Niye bir yavrun bilmem nesini kutlayacağım? Bizim bayramımız mı yok? Bizim şenliğimiz mi yok? Bizim mevlidimiz mi yok? Bizim Miraçımız mı yok? Beratımız mı yok? Ramazan bayramımız mı yok? Kurban bayramımız mı yok? Neyimiz yok? Neyimiz eksik? İsa Aleyhisselam bunlara lanet ediyor. Allah'a beni ortak ettiler diye yani. İsa Aleyhisselam razı mıdır? Bunların bu yaptıklarında. Ve mâ lekum min min Sizin Allah'tan gayri iş hiç dostunuz yoktur. Sizi kimse kurtaramaz. Amerika, Rusya kurtaramaz. Dünyanın yavru gerçeği kurtaramaz. Azabımdan alamaz. Siz kimin hatırına, keyfine iş yapıyorsun? Hele bir de baksana Amerika, PKK'ya silah veren, YPG'ye silah veren, bu kadar Müslümanı orada katlettiren. Görmüyor musunuz gavurların yaptıklarını Suriye'de şurada burada? Yani bunların neyine özeniyorsunuz ya? Hiç onlar sizin bir bayramınızı kutluyorlar mı? Hiç bir Ramazan-ı Şerif bayramında bir gavurlarda bir ihtifal, bir kutlama, bir tebrik var mı? Bir Kurban Bayramı'da gavurların bir iştiraki, bir tebriği, bir kutlaması var mı? Hiç onların bize benzediği bir yönü var mı? Hep niye biz onlara benzeyen olacağız ya? Ama kim bir topluluğa benzerse o onlardandır. Hadi Ya Ya'yüllezine amen ve iman etmiş kullar. La tettehidül yevdi ve nesara Yahudileri, Hristiyanları, dostlar edinmeyin. Ya bu dostluktan da ileri geçmiş. Hani insan işçi olur yanında mecbur işçilik müsaade de var yani Ermeni'nin yanında çalışırsın ne olacak haramda demeyiz yaptığını iş helal'sa. Manifaturada çalışıyorum. Manifaturacılık helal. E ben millete ne, ne, iplik satıyorum bilmem ne satıyorum. Kırtasiyede çalışıyorum kağıt kalem satıyorum. E mevzu değil ki ya Yaptığın iş helal'sa patron Ermeni olabilir değil mi? Buna bir şey dedik mi? Veya bir adam bir adamla iş, iş ortaklığı olabiliyor. Yahudi ile ortak olursun Ermeniyle ortak olursun. Hristiyan ortak olsun. Buna bir şey dedik mi? He. Buradaki dostluktan maksat ne? Ya sen şimdi bu dostluk sen adamın dini bayramını kutluyorsun. Dini bayramını. Kutlamakla da kalmıyorsun. Kendin de aynı kılık, aynı kıyafet, aynı eğlence, aynı model, aynı hareketleri yapıyorsun bir de. Aynı diziler, aynı şeyler, aynı dansözler, aynı dinsizler. 12'de bilmem neler. Şampanyada patlatmalar falan filan e ben onları yapmıyorum ya sadece televizyonda program izliyorum e yetmedi mi çünkü o geceye özel hazırlandı o programlar başka gece desen dansöz seyretsen günah ama o gece seyrettiğim vakitte bir farklılık çıkar neden çünkü yılbaşı özel programı yazıyor masraf ona göre yapılmış niyet maksat ona göre belirlenmiş e mevla niyetlere bakıyor her zaman günah olan bile o gündeki günahının Katma değeri var. Çünkü neden? Şirk merasimlerine katılmak ve kutlamak. Zalimleri aziz iddaki Onları yakan ateş size de dokunacak. Sizin Allah'tan gayrı dostunuz yok. Beni de düşman ederseniz, benim de dostluğumun dairesinden çıkarsanız, beni de kızdırırsanız Mevla buyuruyor. tüm la tün sarun. Sonra hiç kimseden yardım görmeyeceksin. 2-3 günlük dünya hayatı. gelmişi kaç yaşına. Bundan evvel kutladıysanız, ettiyseniz, yılba çöze program seyrettiyseniz, tevbe kapısı açık. Allah hafı sever. Tevbe edin pişman olun. Aman bu sene bir değişiklik, hiçbir ilave, hiçbir şey hayatınızda ziyade. Mesela. Onlar e sen şimdi her gece, her hafta veya neyse ayda bir, üç ayda bir hindi yiyor muydun? Yok be hiç hindi yemem. Niye bu gece hindi abi? Gavurlar hindi kesiyor diye. Ya, bu nasıl bir kavurluktur yani? Ya hoca efendi şimdi hindiler ucuz oluyor. Ben de hindi eti yesem faydalıymış sarımış. Tamam al hindi. Yersin üç gün sonra. Yok illa o gece yiyeceğim. Sen de seninki naneyi yiyeceksin. Senin derdin gavurlara benzemek. Bunun müşahaması yoktur. Bazı Mevliya bazı onlar birbirinin dostu olur. El küfrü milletün vahide küfür tek millettir. Bir yerde buluşur anlaşır. Bak dünya Müslümanların karşısında birleşmiş millet bilmem ne bilmem bütün gavurlar birleşiyor. Müslüman Müslümandan gayri dostu yok. İçinizden kim onlarla dostluk etmeye kalkarsa o da onlardandır. Onlara benzer demiyor onlardandır. Benim indimde, ilmimde Allah bunu ben ona ne muamelesi yaparım onlardan birinin muamelesini yaparım. <gülüyor> ben size İslam gönderdim, din gönderdim. Müslüman anadan babadan yarattım, Müslüman memlekette yaşatıyorum. Sen hala gidip şirk koşan zalimlere benzersen sen de zalim olursun. Zalim olursan Allah zalim toplumu hidayete erdirmez. Ben de seni et, bana sana hidayet yaratmam. Zorla mı yaratacağım Allah bunu Vaziler gönderdim. Peygamberler gönderdim. vaziler gönderdim. Kitaplar indirdim. Sen senelerdir bu sohbetleri yapıyoruz. E şimdi televizyon, radyo vasıtalarıyla, internetlerle daha çok insana ulaşıyoruz tabii ki. Noel gecelerinde yani en fazla kalabalık sohbet olduğu geceler. Kadir gecesinde o kadar cemaat olmaz. Çünkü her camide sohbet var. Herkes kendi mahallesinde bir hizmeti var, derneği var, vakfı var. Ama burada pek başka olmadığı için bütün millet bizim külliyeye. Çavuş Beykoz külliyemizi hala geri yade etmediler. Allah bir an evvel yadesin, münessere edin. Evet. Amin. İşte efendim orada 50 bin, 100 binleri gördük. Ama Noel gecelerinde olan diğer kandil gecede o olmazdı. Çünkü millet cehennemden kaçma yer arıyor. O zaman böyle televizyon imkanlarımız yoktu. Ama şimdi herkesin evine aynı anda müşafir olabiliyoruz. Ve bu sohbeti yapabiliyoruz. Onun bu sohbeti çok dinleyin, dinletin. Arkadaşlar da bunu şimdi yarın versinler, öbür gün versinler, günde iki kere versinler, üç kere versinler. Çünkü neden? Haşı cumartesi pazarı atlatalım. Cumartesi gecesini on ikiye atlatalım. Onu atlatana kadar bir kişiyi tevbeye davet, bir kişiyi kurtarmak, bir kişinin idaat. Noel Tehlikesi kitabı yazdık, sohbet yapmışız. O sohbet ama o da çok akıştı bir şey. Elinden aldı, alamazsın hani bir baktın mı, seni götürüyor, sürüklüyor. Zalimlere meyletmek, kafirlere benzemek, ne ayetler, ne hadisler, ne kıssalar, ne hisseler. Orada herhalde 100 sayfanın küsuru da vardır. Bilmiyorum. Bunlar vaz çözüm olduğu için. Okuyun, okudun. Bir insana verin, bir insana götürün. Eskiden ne gayretli insanlar vardı. Alıyorlardı 3000, 5000. E bir de bakıyordum. Ben de şaşırıyordum. Gişelerden giden İzmit'e, Atapazan'a falan. Bir de bakıyordum. Gişelerde adamlar Noel tehlikesi kitabını dağıtıyorlardı bizim cemaat. Allah Allah diyordum. Bunlar da kim diyordum. Tabi, onlar birbirine vermişler, etmişler. Hayır sahipleri dağıtmışlar. Bundan bize kar yok maliyetine git al, biz onun kar şeyinde değiliz ki. Yani çok alınca zamanta tabi maliyetine veriliyor. 5 5 TL'e dönü 4 TL, 4 TL, TL şamoa kağıt, 100 sayfa gidem şamoa kağıt 5 TL, 4 TL. Yani bu ne için hizmet olsun mesela bu şimdi. Aldat, 100 tane al, 500 tane al, bir tane al? Okusun. Şirk merasimlerine katılmasın, kutlamasın, kafirlere benzemekten korusun, imanını kurtarsın arkadaş ya. İmanı kurtarsın. Kafirlere benzemesin, tebrikleşmesin, hediyeleşmesin, birbirine mesajlar atmasın. Bizim Hicri yılbaşımız var arkadaş. Yılımız mı yok, başımız mı başım yok ya. 1438 Hicri başımızdayız elhamdülillah. Muharrem-i Şerif'ten beri 38'e girdik. Tane diyorlar istiyorlar? Niye Hicri yılbaşıda kimse, kimse kimseye mesaj atmadı? Niye yıl yılbaşımızı bir kimse birbirini kutlamadı? Niye bir şirketler Müslümanım geçinenler çalışanlığına şınavına bir ikram, bir hediye bir şey vermedi? Nasıl bir Müslümanlık yani? Amerika'da ne varsa burada o, Rusya'da ne varsa burada o, Fransa'da ne varsa burada o ya bu nasıl İslamiyeti? Bunun sonu nereye gider arkadaş? Yılbaşısı, merasimi, bayramı. eşini görmüyor musunuz? Evvelce bir yılbaşı vardı. Biz onun üzerine durup duruyorduk. Son 15-20 senedir analar günü eklendi, babalar günü eklendi, sevgililer günü eklendi, manyaklar günü eklenecek şimdi, e, sapıklar günü eklenecek. Yani ne kadar papaz varsa her papazın anısına, aziz dedikleri şerefsizlerin anısına Ondan sonra Nikola bin nelerin anısına sen efendim e, İslam alemindeki şu memleketteki e, e, tüketim çılgınlığını görüyor musunuz? Adam diyor ki bırak ya hoca konuşma. diyor diyor? Ekonomi canlanıyor diyor. Ulan ne kadar bu memlekette yavur meraklısı var ki ekonomi canlanıyor ya. Şu anda bizim ekonomi canlanacak bir kurban bayramı kurban almaktan başka bir ekonomi canlanan bir şey yok. Onda da günbegün Kurban almayın işte bilmem ne. Parasını verin fakirlere. Kesmeyin asmayın bilmem ne. Çekil haberi de çıkıyor. Ayakkabıdan da olur bilmem ne. Yani kurbanın bile ekonomisini bozmaya uğraşıyorlar yani. Yine bir kurban şey ile milletin evine bir et giriyor. fakir vukara bir dağıtım olur. Bir deri sektörü canlanıyor. Bir efendim değil mi? Ee, canlı hayvan sektörü efendim, canlanıyor. Vesaire vesaire. Ekonomiye bir katkısı mutlaka oluyordur. Ama arkadaş hemen hemen şu sevgililer günü e, kurban bayramını bilmiyorum da tabii bunun e, muhasebeci değilim. Şey yani ekonomi bakanlığı müsteşarı değilim ama belki denk gelecek kadar e, hediyeleşme e, sektörü çıkarttılar. Ne alakası var ya? Ya sevgililer günü zaten zinacılar günü demedi. İnsanın nikahı yoksa birbirine sevgili olup hediye götürür mü ya? Bu senin neyin oluyor hediye götürürsün? Elini tutsan günah, yüzüne baksan günah, halvette kalsan günah, tekete tek kalsan günah. Yani nasıl oluyor bunun? Hediyeleşmek sünnettir. Git karına hediye ver. O sünnet. Git çocuğuna al. E senin sevgilini ne? Ama işte bakın yılbaşı dedik, oradan biz milletin işte dengesini sağlamaya çalışırken, bak başımıza neler çıktı, daha da neler çıkacak. Allah muhafaza memleketi tanıyamayacak hale geleceğiz ya. Ne kadar gavurun merak. Zaten dizileri görmüyor musunuz? Hepsi ithal. Bir tane aklını çalıştırıp da ya ben de burada tamam reytik derdin desin, para derdiniz, Anladık. Ama kendin üret bir şey yani. Yok. En kötü taklitçiliğini yapmak suretiyle. Tayyip Bey bugün onu diyordu konuşmasında. Allah onu muvaffak etsin, muhafaza etsin. Yani ya diyordu bu ne kültür var, ne sanat var diyor. Her şeyde geri kalmışız. Ecdadımızın yolu yürütememişiz diyor. Anca taklitçilik yapmışız diyor. Bir de diyor taklidi de becerememişiz diyor. Kötü taklit diyor. Bir de kötü taklit. Yavru yine binayı sağlam yapıyor. Bu binayı da çürük yapıyor. Millete mezar yapıyor. Yani bir de kötü taklitçilik suretiyle. Ya kardeşim bir dizi yapıyorsun, bir program yapıyorsun, bir şey yapıyorsun. Kültürel yap. Sanata yönelik yap. insanlara bir şey kazandır. Yok. Yok. Sevgili programı, öğleme programı, ses programı, yarışma programı, ondan sonra gencecik kızların daha 18 gelmeyen bir kız geçen şarkıcı ettiler. Ortalık ayağa kalktı 17 yaşına kızı tan ettiriyorlar, caz ettiriyorlar ya. Gavurlarda bile yoktur yani o yaşta. E, durum bu. Bunun Ne gelirse gavurdan gel, al, alalım. Bir de kö en kötü şekilde de kullanalım. Ondan sonra memleket Cıvıklaştı, cıvk oldu yani. Ya bu kafir özentiliği, zalimlere temayül, bu, bu hızla giderse, işte ondan sonra diyorsun İstanbul'un fethi meselesi, kıyamete yakın bir daha nasıl oluyor bilmem. Ya nasıl oluyor bu millet böyle, ne kadar daha Müslüman direnebilir? Ya ben size söylüyorum, 100 sene evvelki İstanbul'da yaşayanlar, şu andaki manzarayı görseler, Bura dünya değil derler, İstanbul değildi. Dünya değil derler. Ne olmuş ya? E biz de 100 sene sonrayı yaşayabilen belki içimizde kalmaz ama bugünü bilenler hani hiç videolar bilmem bir şu anda daha fazla çekim var. E bugünleri e, seyrettiğinde 100 sene sonrasında kim bilir ne bozukluklar daha türüyecek ki? Millet diyecekler bunlar ne dindarmış, ne mütahsıfmış ya millet. Aa. Millet demek sokağın ortasında çiftleşecek yani. Zaten kıyamete yakın olacak. Hadi şerifler var da. Bu gidiş oraya gidiyor. Zalimlere azıcık takim eyle etmeyin. Allah'a ortak koşan kitapsız dinsizler. Kitaplarını dinlerini değiştirmişler. Peygamberlerini öldürmüşler. Bu adamları efendim bunlara benzemeyin diyor ya. Ateş size dokunur buyuruyor. Şimdi. Yani hediye de sıkıntı. Mesela bu Aliül Kahre Hazretleri yani Molla Ali Kahre meşhur e, e, alim 400 senelik bir alim. Fıkı Ekberi Şer ediyor. Fıkı Ekber yani İmam-ı Azam Efendimizin itikat kitabı. İmam-ı Azam'ın itikat kitabı bu. Fıkı Ekber de efendim burada betteşe bu bir gayr-ı Müslüman olmayanlara benzeme diye bir babacı. Müslüman olmayanlara benzemek. Mesela diyor ki mecusilerin şapkasını takke diyor burada. Mecusinin diyor şapkasını başına takarak onlara benzese diyor. Veya işte onlarda bir adet varmış. Ondan şiarıymış. Sarı renkli bir özel bir yapım işte. hatta neyse rengi özel bir hırkayı boynuna atarlarmış. Bak Kefer diyor. Kafir olur diyor. Onların şiarı yani. Özel Alemleri, alametleri mesela. Mecusi'nin e, takkesini kafasına taksa diyor. Yani şimdi burada. Ha tabi alimler orada tasnif ediyorlar. Tabi onları beğenerek, benimseyerek bunların yaptıkları iyi bir şey falan derse kafir oluyor. Öbür türlü günahkar oluyor falan. Hadi zaruret var, başka bir şey bulamadı, çok soğuk var, kafası üşüdü. E, üşütecek kafayı. Kafayı üşütmemek için takabilir mi falan. Hani müsaade verilir tabi öyle de git öl. De demezler adama yani. Ne yapacağız? ...zaruretleri konuşmuyoruz. Ondan sonra mesela onların memleketindeyse... ...ve zorla onlara yaptırılıyorsa... ...aksi takdirde zarar geleceğini görüyorsa... ...buna Mevla müsaade ediyor, mazeret kabul ediyor. E biz burada Müslüman yurdu diyoruz, İslam yurdu diyoruz... ...burada sen çam devirmesen, hindi yemesen, yılbaşı özel programı seyretmesen seni kim zorluyor ya? Yani? E zorlayan yok, bir şey yapamaz. E sen ne keyfine bunu yapıyorsun? Bir kavme benzeyen onlardandır. Yani küfre rıza küfür meselesine giriyor. Hani ben razı değilim ama şu mecburiyetten, bu zaruretten bunlar ayrı bir kategori. Ama ne var ya? Adam dedi ya yapın, edin ne var? Fark etmez. yavrum mu olacaksınız ya? Bırakın hurafeci hocaları falan filan. Bu hoşnutlukla yani bunları benimseyerek olursa bu sen kafir olamıyor. Ve ne yazu billahi teala. Ondan sonra efendim. Burada zünnarı diyor ortasına yani beline bağlasa diyor. Zünnâr bu papazların özel bir kemeri yani. ya da omuzuna diyor tasma bukağı taksa diyor. Demek ki onlara yine kafirlere mahsus böyle bir bukağı gibi tasma gibi bir şeyler takıyorlarmış. Ben tabii tam bilmiyorum. E fakat kefer muhakkak kafir olmuştur diyor. Bütün bunları El Khulasay simle Serdan alıyor işte dünya kadar meşayiften ulemadan bin senelik yani bin bin yüz bin iki yüz senelik ulemanın beyanları yani burada beyan ediyor. Evet tezenlara bizünaril, bizünaril Yahudi evine sara ve yok kiliselerine girmese de diyor Yahudi veya Hristiyan'dan ayrı ayrıymış. kemerleri farklı tabi dini sembol dini sembol bu bunları taksa diyor kilisesine girmesini kefere kafir olur diyor. Hatta diyor zünnar diyor kaliteli zünnar. Kaliteli kemer bulamasa diyor. Kendi diyor ortasına beline diyor bir ip bağlasa diyor. Normal bir ip bağlasa, halat bağlasa diyor. Dese ki haziha zünnar bu benim zünnarımdır dese diyor falan. Fakat cefer muhakkak kafir olmuştur diyor. Yani sen niye böyle beline bağladığın şeye zünnar diyorsun ya? Çünkü neden Nikahı haram olur diyor. Karısına haram olur diyor. Kocaysa kocası, karısı ona haram olur diyor. Yani bildiğiniz gibi değil arkadaşlar. Onun için ben bu elfazı küfür, efali küfür, yani insanı kafir eden fiiller, davranışlar, insanı kafir eden sözler, lafızlar. imanımızı kolay mı bulduk arkadaş? Sen imanını kaybettikten sonra zaten cehennemden ebedi çıkamıyorsun. Hiç olmazsa imanını kurtarsan, hiç de namazda kılmasan, her günah da yapsan, yine hiç olmazsa imanı kurtardığın için sonunda cehennemden çıkarsın. Ebedi cennete girersin. Yani, tabii ki cehenneme bir dakika bile düşmemek lazım. Ayrı dava. Ama bir kurtuluşun var. E sen şimdi burada nasıl imansız olmayı bu kadar kolay göze alabiliyorsun? imansız ölmeyi? Şimdi okuyacağız mı? Harap Banzer Mektubat dersimiz bugün esas da. Konun Noel'in haftası diye tam da ders oraya geldiği için oraya geçiş yapacağım tabii. İman tehlikesini anlatmak için. Ya... Kafirlere diyor, zaruretsiz e, benzemek insanı kafir eder. Zaruretsiz. Zaruret ne demek? Zarure-i mülciye, yani seni mecbur bırakan. İşte demin dedim. Rehin kaldın, esir düştün, e, şantaj olduğu kafana dayadılar. Bilmem, ne bilmem ne bir ortam vesaire mecburiyet başka. Yani canın veya bir yerin kırılacak veya ağrı varsa var varcaydıyan veriyorlar. Bunlardır yani. Sen ne keyfi ne işler yapıyorsun? Gavura benziyorsun böyle. Bu basit bir şey midir kafir gibi giyinmek, kafir gibi kuşamak, kafir gibi yaşamak yani. Evet yani onu güzel görmek meselesi. Ancak diyor yani e, harp hiledir, ajanlık yapar da hani ajanlık için gavurların ordusuna girecek de bir papaz kıyafeti giymiş de girecek de hani neden casusluk yapar orada bilgiler topluyor. İslam ordusuna Haber verecek veya bir Müslüman esir düşmüş acaba onu e, Oradan kurtarabilir miyiz hesabı o Eski filmlerde var Cüneyt Arkın'ın filmlerinde var bu hikayeler yani ha Bunlar hepten hikayede değil yani tabii Çünkü Neydi o Malkoçoğlu muydu bilmem neydi vesaire bir şeyler Yani demek istiyorum Orada işlenen temalar tabii tarihi vakalardan alınan şeyler ee, Müslüman bir esiri Kurtarmak için hani bir papaz kılığıyla dikkat çekmeyeyim hesabı falan. Ha bunlar mazerettir. E sen ne durup dururken evinde oturuyorsun kavur gibi giyinmişsin ne oluyor? Çok şey acayip bir şey. Ondan sonra. Daha neler söylüyor neler söylüyor. Allah Allah. Bak bak bak bak. Fetevai zahiriye. Çok kıymetli bir fıkıhtın hanefide. Fetevai zahiriye. Aynı iş şey bak laflara bak. Men veza el mecus ala rasi. Ateş Pérez meclisinin takjesini şapkasını başına koysa, fakileleu, ee, fakileleu yani ün demek. Biri tarafında ona dice, ne yapıyorsun ya sen Müslüman değil misin? Ne ki şapkasını taktın falan falan. Laf aynı bugünkülerin ayak üstü su içer gibi konuştukları laf. Yen begi yen yakru Sen kalbine bak arkadaş, kalp doğru olsun, kalbin düzgün olsun. Şekilcilik yapmayın. Kefar kafir olmuştur diyor. Yenne abtala hükme zavahir-i Çünkü şeriatın zahiri hükümleri var. Helal belli, haram belli. Kafire benzemek haram. Ayette sabit. Zalimlere razıcık dahi meyletmeyin. Hadis-i şerifte sabit. Ve la teşebbu bil Hristiyanlara benzemek. Kalibül müşrik müşriklere muhalefet edin. dedi. Bütün ayet ve hadislerde belli. Sen burada ne diyorsun? Kalbin düzgün olduktan sonra dışın ne olursa olsun helal diyorsun. Ne yaptı? Harama helal dedi. Şeriatın hükmü neydi? Zahiren de benzemek haramdı. Sen ne yaptın? Kalp düzgünse dışın ne giyersen giy. Ne demek ne giyersen giy? O zaman ki sen adam kadın kıyafeti giysin. Yadır e, Şerif lanetlemedi mi erkekten kadına benzeyene, kadın olup da erkeğe benzeyene? E sen şimdi o zaman bu ne var ya? Kalbi düzgün olduktan sonra erkek etek giysin, kadın pantol giysin. Olur mu böyle şey? Herkesin kendine göre kıyafeti var. Çünkü benzemek teşebbü erkek kadına kadına erkeğe benzemesi o günaha giriyor, harama giriyor, lanete giriyor. Fakat burada hepten kavura benzemek. Ayrı bir şey şimdi konuşuyoruz. Mecusi'nin şapkasını alıyor. Takıyor kafasına. Şeratın hükümlerini iptal etmeye kalkarsan Aa, sen dersin ki yani benim kalbim bu niyette değil, kalbim iyi niyette ama işte böyle bir şeyler yaptım işte ben de bilmedim, etmedim ve Allah affetsin. Bu tamam. Kalbim düzgün olsun yeter. Yani o zaman ne demiş oluyor? Bu iş meşrudur. Bu iş meşrudur yani. Bunda bir sakınca yok kalp tüzgün olduktan sonra. E sen bunu niye göre konuşuyorsun allah Teala benzemeyin buyurduğu yerde? Çok tehlikeli bir şeydir. Aman ya Rabbel alemi Onun için yani burada çok laflar var. Allah Allah. Ne laflar var? Ne laflar var? Aman ya Rabbel alemin. Daha burada da Elfaz-ı Küfür bahsine eee Girmek lazım. Şimdi bizim e, esas e, konumuza gele. Ve fil hulasa, el hulasa kitabında diyor fıkıh çok muteber, hanefi fıkıdır. Aliül Kari Hazretleri bunları yazıyor. Men ehdea beyzaten ilel mecus yevmen nevruz kefar. Nevruz günü, Nevruz mecusilerin ateşe tapanların kutladığı bir bayramdır. Bayram günü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldiğinde Medine'de de kutlanıyordu. İki bayramları vardı. Biri Mihrecan bayramı, biri Nevruz bayramı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada Allah bunları iptal etti. Size daha hayırlı iki tane bayram verdi. Birisi Ramazan-ı Şerif bayramıdı, biri Kurban-ı Şerif bayramıdı. Bu bayramlar İslam'da yoktur buyurdu Nevruz ve Mehrecan için. Şimdi Nevruz günü diyor, Mecusi'ye bir yumurta hediye etse. Onların demek özel böyle bir yumurta işleri falan var. Şimdi de bu gavurlarda da yumurta bilmem ne, paskalya, maskalya, yumurta bir şeyler oluyor. Ha boyuyorlar, he, boyalı yumurta la veriyor. Yumurta hediye etse kefar kafir olur. Niçilleyenü uhantün ala ve ihvai. Azgınlığına yardım etmektir, Kafirliğine yardım etmektir. Evteşebbün bi fi o hediye onlar nasıl birbirine hediye ediyor? O da ben de sizden biriyim maksadıyla hediye etmek hususunda onlara teşebbü ve benzemeye çalışmaktır. Evet. Mesela diyor mücmelün nevazil Hanefi fıkhandan kitap. Burada yazıyor. İstemal Mecus Cevmen Nevruz. Nevruz günü Mecusiler ateş toplaşmış. Şimdi bu şey de aynı anladım. Yani efendi Hazretleri bizim külliyede yaptığı sohbette diyor ya zaten bir o sohbeti elimizde görüntülü bir. Orada söylüyor bunu şey verse diyor, hediye verse diyor, ulta verse diyor bilmem fetevah Hindiyeden naklediyor. E fekale Müslim sıratun Bak burası çok önemli. Yani Aziz'in biri, papazın biri anneler günü diye bir şey koymuş. Ne var? Ben de anneme hediye aldım hesabı. Şimdi bu oraya da benziyor. Nevruz günü toplanmış mecusiler, Müslüman'ın biri de dese ki diyor, güzel bir adet. Ne var? Güzel bir adet koymuşlar. Hediyeleşmeye sebep oluyor dese burada kafirlerin yaptığı bir uygulamayı güzel gördüğünden ve bu da bu noktada İslam'ın bir siyreti uygulaması olmadığı ve İslam'ın uygulaması iyi değil bu şirk uygulamasını beğendim benimsedim anlamına geldiğinden kafir olur diyor. Tabi burada cahillikten gafillikten olan işlere hemen kafir damgası vurmayacağız. Zaten mektubat bunu önce bunları niye okuyorum? Çünkü İmam-ı Ruham burada itikatta müştehit olduğu için konuya bir kayıt getirecek. Onun okuyorum. Ama tehlikenin boyutlarını size göstermeye çalışıyorum. Tehlikenin boyutları çok önemli. Mesela El fetah ve Suğra isimli fıkıh kitabında buyuruyor. Nevruz günü bir şey alsa ondan önce onu almıyorduysa. Biz mesela diyoruz ki sen her gece evinde kuru yemiş yiyor musun? Veya haftada bir günü Varsa böyle bir adetin veya o güne denk geldiyse... Çoluk çocuk meyve aldığınız, kuru yemiş aldığınız bir denk geldiyse. Tamam. Yaptığını değiştirme diyoruz. Bir şey dedin mi ki? Ama sen şimdi hiçbir gün onu almaz, bunu almaz. Yılbaşı gecesi özel programlar seyredecek. Onun için kalkmış efendim. Özel bir şeyler almış. O başka gün almadığı bir şeyi almış. Adetinde olmayan bir şeyi almış. Kafirlerin Bayramına tazim ettiğinden kafir olur diyor. Şimdi burada da Hristiyanların Allah'ın oğlu var haşa. Allah'ın oğlu oldu haşa kutlaması. Şirk bayramı olduğu için buna iştirak oluyor. Mecusi de nedir? Ateşperesin bayramı. Yani ateşe tapma bayramı. Tapma var burada. Onun için ben geçen e, derste dedim anneler günündeki hediye şeyini buraya sokamayız. O da iyi bir şey değil. O da iyi bir şey değil. Yani çünkü papazların e, günleriyle, e, tayinleriyle belirlendiği için. Ve bütün görüyorsunuz gavurlar aynı gün. Biz niye gavurların gününe e, şey dedim? Bundan dolayı kötü bir şey, uygun bir şey değil, caiz bir şey değil. Bak onu söylüyorum. Ama şimdi kafir olma meselesinde ince bir hassasiyet var. O da nedir? Şirk ve küfür merasimlerine, bayramına değer vermek. Çünkü sen bunun demek meşru olduğuna inanıyorsun ki değer veriyorsun. Yani şimdi babanın katillerinin ailesinin bayram yaptığı günde bayram yapar mısın? Peki senin Allah'ın ortağı var diyenin bayramında niye bayram yapıyorsun? Bana bunu izah eder misin lütfen? Yani bu böyle bir şey olabilir mi? Yani farz edelim. İzan kadının kuması var. E, kumasında kumasının da çocuğu olmuş. Onu da çocuğu. Bunlar birbirine düşman aileler haline gelmiş. Oradan okuması efendim işte kocasıyla ne diyornuyor bunlara? Evlenme şeylerini kutluyorlar ya evlenme günlerini kutlarlar hani. Evlilik yıl dönümü ha. Evlilik yıl dönümü bilmem ne bilmem. Okuması onu seven kumasının ne kes nasıl köler o evlilik yıl dönümü onu? Onu hediyeleşmesi kutlaması bilmem nesi? Öbür tarafın çocuklarına öbür tarafın çocuklarına bile evlilik kurduğunu mu kutluyor babamız o. Ne var o da helal o da helal onunla da evlenmiş senle de evlenmiş falan. Ama ne oluyor en vakti bir nefis kıskançlık devreye girdiği zaman. u bir de senin dostlarından biri bu ailen gitmiş öbür ailenin şeyinde aa, resim a resim paylaştılar. Whatsapp'a atmışlar. Bu Whatsapp milletin çoğun ocağını yakıyor ya bu resimler sabah atmış da bir de bakmış. aa, bizim karşı komşu. Ulan beni sevdiğim selam verdiğim. Bilmem ne. Bir daha şura ge vermiştim geçen gün. Sütlaç gönderiyordu. E ee, Ulan bu ne işi var bunların kutlaması? Vay bundan sonra bu benim düşman. E ne var adamın evlenmeyi O onu çağırmış. O da gidmiş. O da ona çay içmiş. Haram değil bir şey değil. Mekruh değil. Ama benim düşmanımın kutlamasında senin ne işi? Ne oluyor? Amansız düşman. Ve hakikaten Selam'ın sabahı ortaklığı bitirir ya. İnsanlar böyle şu anda kıskançlıklar ve e, kainatı yaradan Allah sövecek. Celle Celal oğlu var, kız var diyecek. Yusuf mu Adem? Şetemedi mümin Adem. Böyle miyim Adem oğlu bana şetme diyor, sövüyor Allah buyuruyor. Bana sevmeye ne hakkı var? Ya Rabb'i sana kim sövebilir? Ve hadisi Kutsi Buhari ve muhşet bir kişi bana oğlum var kızım var diye çocuk isnat etti mi diyor aynı size ana avrat sövmüş gibi sen seni yaratan Allah'ına en sevgili Allah'ına veli nimetine Mevlana ortak koşan oğlu var kızı var diyen ve şeriki var ortağı var diyen İsa'ya da tapıyor ilah diye zaten ilah'a tapıyor Böyle bir adamın kutlamasında ne işin var? Merasimde ne işin var? Onun gibi kıyafet giymekten efendim kastın ne? Ben anlamadım, dinlemedim. Ya arkadaş sen kendine dokunduğu zaman, nefsine dokunduğu zaman, karına, kızına dokunduğu zaman, malına, mülküne dokunduğu zaman, anana, babana dokunduğu zaman hatta köylüne, hatta ilçeline, hatta şehirline sesin bakayım bu girasunların hepsi bin ne desin bakayım ben ne yapıyorum yani. Değil mi? Karadeniz bile dese damarıma gidiyor. On sonra bu Türkler dese hepten yani. Çok kafam bozuluyor Türkler. Sen kimsin lan Türkiye konuşuyorsun? Yani ne herkes milletini sevecek yani öyle değil mi şimdi? E E kainatlardan Allah'ımızın hiçbir hakkı hatırlıyor yok ya. Hiç mi hakkı yok ya. Hiç mi onun düşmanına Allah için düşmanlık etmeyeceğiz? <gülüyor> Benim ve sizin düşmanlarınızı dostlar edinmeyin. Tülkun eyleyim bilme dostluk gösterileri yapmayın diyor. Bak dostluk gösterileri yapmayın. Çünkü bu nedir yani? Bunu şimdi gören Hristiyan alemi Aa, Türkiye'de de böyle ağaçlar süslenmiş, çam ağaçları süslenmiş, ışıklanmış, Noel babalar Alışveriş merkezlerinde dolaşıyor mu? Başlamıştır. Mesaiye başladı mı Noel babalar bilmiyorum papazlar. Noel babalar bilmem neler. Ya bir Fransız, İngiliz, bir bilmem Amerikli bir, biri gelse hiç Müslüman yurduna geldim demez ya. Abi aynı bizim Noel Baba burada da var. Çam burada da devrilmiş. Aa Hinti pazarı kurulmuş. Bu nasıl sektir ya. Yani kim burada seni kendinden sayıyor? Onlar seni kendinden sayıyor. Aa bunlar bizden oldu Biz niye bir gavur aleminin bir tanesinde efendim İslam nişanlarından bir tane nişan görmüyoruz ya? Ne kılıkta, ne kıyafette, ne üstte, ne başta, ne yemekte, ne içmekte, ne ne kutlamakta, tebrikte. Görmüyoruz. Benim ve sizin düşman Mevla buyuruyor ki ya ben düşmanlıktan zarar görmem, dostluktan kar gütmem. Benim bir şey ihtiyacım yok. Esas benim düşmanımsa sizin düşmanınız, size zarar da veriyorlar. Vatanınızı işgale kalktılar daha 15 Temmuz'da. Daha yeni vatan gidiyordu elden. Hepinizi süründürecektiler o FETÖ'nün, FETÖ Yahudileri. Hristiyanlarla beraber Amerika destekliydi o darbe. Bakma sen, İncillikte kuruldu onu düzenekleri. E sen şimdi bunları görüyorsun hâlâ. Suriye'yi ne hale getirdiler görüyorsun. Bu kadar muhaciri görüyorsun. Bu kadar insana tecavüz edip Bu kadar insan öldürüp Bak kafalarına bomba yağıyor hal Bunları görüyorsun. Hala ben gavurun bayramını kutlayacağım. Allah da sana yavrumu musallat eder. Ben âine zalimen sellatâullâhâli. Zalime destek veren, yardım eden Allah zalimi başına musallat eder. Niye benziyorsun ya? Mevla bu sebep şey Sen bunlara çok benzemeye çalışıyorsun. Al bari seni onların efendim, emrine vereyim de seni ırgat gibi çalıştırsınlar. Görüyorsunuz o zaman inim, inim inlemeyi. Oldu mu bu şimdi? Yani şu kadar katliam yeni yaşandı 20 sene 25 sene evvel o Hristiyanlar Sırpların neler yaptığını ne tecavüz yaptığını bütün gençleri kurşuna dizdiğini toplu mezarlara gömdü bütün kadınların hızına geçtiğini görmedik mi yani 20-25 sene evvel televizyonda haberlerde canlı seyretmedik mi nasıl tarıyordular böyle mi deriz? O Sırp yavru Hristiyan bu bunların Noel'i yılbasisi değil mi? Niye benziyoruz ya? Benim ve sizin düşmanlarınızı niye dostlar ediniyorsunuz? Ey iman etmiş kullar. Fakat keferu bimâ câkum ne Size gelen hak dine kitaba, Kur'an'a küfredip inkar etmiş adamların dostluk göstermeye, sevgi göstermeye, tebrik yapmaya ne bulaşıyorsunuz size? Siz kaşınıyorsunuz Allah'ım. Dünyada da belanızı arıyorsunuz ahirette de. Ne olur tevbe edin? Bir kişiyi şu... Şu yılbaşı özel programlarını izlemekten en azından. Zaten bar pavyon bilmem ne. Oralar biraz ekonomide bozuk para ister yani. Artık millet gitmek istese de gidemiyor da. Ama televizyon her pisti eve getiriyor kardeşim. Onun için Mevla buyuruyor. Bensin dostunuzum, mevlanızın velinizim, sahibinizim, gözünüzün yaşlanacak ben erim. Bak kafir ölme tehlikesi olur bu günahlar sizi imanlı bırakmaz. Siz Müslüman kullarımsınız. Ben size cenneti hazırladım. Kafirleri hazırladım. Ateşe niye burnunuzu sokuyorsunuz? Ya insan dost sözü dinlemezse ne olur? Düşmanlanamaz kara olur ya. Yapmayalım arkadaşlar. Yani bu kadar bizim de keyif yapacağımız, neşeleneceğimiz, bayram yapacağımız dolu kutsallarımız var. Kutlamalarımız var. Var ya yani bir şey. Bir şeyimiz eksik değil arkadaşlar. Allah bizi geri bırakma. Dünyada da bize ferahlık ver. O bu Türkiye cennet. Elhamdülillah. Yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızda çok bolluk bereket var. Şimdi kafirlere benzemenin uğursuzluğu ve lanetini celbetmeyelim başka. Tevedel. Bir kimseyi kurtaralım, bir kimseyi. Şimdi yılbaşı gecesi ben sohbet ediyorum. Ya adam zaten yılbaşı gecesi ben saat 9'da sohbet yapacağım, yapacağım tamam. 12'yi de boylayacağım inşallah, boylayayım tamam. Ama kardeşim, yılbaşı gecesindeki sohbetin çok önemi olmuyor. Neden? Adam zaten hindi almış, kazana koymuş. Adam zaten çamur devirmiş. Adam zaten rakıyı, birayı, şarabı almış. Adam zaten özel programa kendini montelemiş. Yani ben dokuzdan sonra konuştuğumdan kaç kişiyi döndürebilirim? Bugün konuşursam döndürebilirim. Onun için Noel tehlikesini okuyun, okutun, yayın dağıtın. Onun için bu sohbeti çok versin Lale Gül. Bunu versin devamlı ya. Bir kişiye tövbe ettirelim Allah için ya. İmanını kurtarsın. Vallahi ebedi cehennemden çıkamazsın kafir ölürsen. Bak kafir olursun demiyorum. En azından haram olduğunu bilirsin. Kafir olmazsın. Ama kafir olma tehlikesi çok önemli. Çünkü insanın imansız ölmesine sebep olacak günahların başında kafirlere benzemek günahı geliyor. Şimdi bu kadar günah var. İçkisi, zinası, kumarı, 70 tane, seksen tane, yüz tane kebair günah sayabilirim. Küçük günahlar zaten çarşaf liste yapabilirim. 700'e de çıkıyor. Ama bu günahların içinde insan imansız ölümüne sebep verecek diye birinci listeyi koy dediğin zaman et teşebbü bir gayril müslimin maddesiyle karşılaşıyoruz. Gayrimüslimlere benzemek. Mevla kızıyor. Dostuna benzeyeni seviyor. Düşmanına benzeyene kazaf ediyor. Ya. Adamın ameli bozuk bile olsa dostunun kıyafetini giyse Dostunun kıyafetini giyse dostuna benzesin. Yani kurban oldum. Öyle hadisler, rivayetler var ya. Ya işte dostlarıma benzemekle Mevla abine hadi bir hidayet yaratayım ya. Hiç olmazsa tipini benzetmiş. Şeklini benzetmiş. Yani. E sen şimdi hacıyım hocayım diyorsun. Nasıl gavurlara benziyorsun abi? Cık, bu böyle bir şey. Olabilir mi? Bak ne diyor? Başka gün almadığın bir şeyi. Özellikle Nevruz günü gibi yani. Mecusi bayramından konu işleniyor tabii. Bu noeller yoktu o zaman yani. O zaman hangi Müslüman böyle yılbaşı kutlardı? Yılbaşı, yılbaşı Hicri yılbaşıydı. 400 sene evvelki kitap, 800 sene böyle bir yılbaşı mı vardı miller? Ne bu halimler böyle bir şey çıkacağını yani. Ama kıyas yapıyoruz tabii. Kafirlerin kutladığı kutsal günü anlatıyor. Efendim, başka gün almadığı bir şey alsam. Kafirlerin bayramına değer verdiğinden kafir olur diyor. Ama diyor bilmezse o gün onların bayramına denk geldi. Ona bir şey yok diyor. Yani bilmemek mazerettir. Bu ayrı bir şey Ondan sonra efendim, ha biliyordu Nevruz günüdür diyor. Ama diyor başka bir sebeple aldı. Ne sebep olabilir? Ya o anda denk geldi, misafir geldi. Köyden biri geldi. insan hastalık oluyor, hastasına geliyor, cenaze oluyor. İnsanları ağırlamak icap ediyor vesaire vesaire. Herkesin bir sebebi bu. E sen şimdi, aa ben e, millete ekmek almayacak mıyım? Et, et almayayım mı? Yemesinler mi yani misafir? Bunlar ayrı şeyler. Mesele nedir? Küfre rıza küfürdür. Masiyete rıza masiyet. Yani... Ne var? Bunlar gavurlar güzel bir adetler yapmışlar. En azından eğleniyoruz. Yeme içme. Efendim hediye geliyor. Bilmem ne. E burada gavurların değerlerine değer vermek. İnsanı dinden imandan ediyor. Çok değerli. Çok. Onun için dikkat edin. Bağlıyorum. Ebu Hafsül Kebir Bukhari. Kabir-i Şerif'i Bukhara'dadır. Ziyaret ettim. Çok büyük bir... Bu Ebu Hafsül Kebir Bukhari. i̇mam Buhari Bukhari meşhur var ya. i̇mam buhari Bukhari anasından doğduğu zaman kör doğdu. Koca bu hadis hafızlarının başı. Kör doğdu. Anası götürdü Ebu Hafsül Kebir'e. Okudu onu. Dua etti. Gözleri açıldı. Dedi ki bu senin evladın. Merak etme. Kör kalmaz dedi. Bu senin evladın. Büyük allame olacak. Koca İmam Bukhari onun duası bereketiyle gözü gördü de bu kadar hadis topladı ya. ya bu hafz kebir. 1200 senelik. 1200 senelik alim bu yani eski. Dikkat edin. Lev enne racülen abedallah hamsine amen. Bir adam 50 sene sırf ibadetle Allah'a kulluk etse. Sırf mahza. Günahsız. Yani adam sırf itikafa girmiş yani. Devamlı ibadet sonra Nevruz günü gelse yani o zamanki şeyde Nevruz günü çok devrede çünkü biliyorsunuz Bukhara, Özbekistan tabi o, o zamanlar hep bu ateş perestlerin e, yani şeyleri yaygın çünkü Safevi devleti, Safevi'den evvel bu tabi de e, ne demek istiyorum İran Pers, e, Acem İmparatorluğu mecusidir. Hazreti Ömer radıyallahu anh fetihlerinde mecusilerden aldık. İsra mecusidir. O bölgeden tabii onlar o arkadan oraya yakındırlar yani. O bölgede Mecusiler çok var o zaman. Bir adam 50 sene sırf ibadet çıkartsa böyle tulum çıkartsa sırf ibadet günahsız. Sonra Nevruz günü geldiğinde müşriklerden birine hediye verse. Yani mecusi ateş beresin bile bir hediye vereceksin. Veya Müslümana verse. Müslümana verse niye? Niye bugün veriyorsun abi? Niye bugün veriyorsun? Yüridü tâzî mezâli Ama burada bir kayıt var tabii. Maksadı eğer, rast geldi, tevafuk oldu değil. O güne hürmet, ateşe tapanların kutsal gününe değer verme maksadıyla. Efendim, hediye verirse. fakat kefere billahil azîm. gücü Allah'a küfretmiş olur. Ve habita amelû gamsînâm. 50 senelik sevabı defterinden silinir diyor. E şimdi sen de sizin ne demek istediğinizi düşündüğünüzü biliyorum. Diyorsun ki ya bizim millet bir yılbaşı kutluyum derken hediye verirken bir ikram bunlar. Hiç böyle yani gavurun bayramına tazim niyetimiz yok. Peki. Niye bugünlere denk geliyor? Tazim niyetin, hürmet niyetin yoksa da bu en azından benzeme niye, benzeme oluyor mu? Teşebbü oluyor mu? Görüntüde uyum oluyor mu? O zaman ben sana 50 senelik sevabı silindi, kafir oldun, karın boş oldu demiyorum ama tazim niyeti olsa kafirdir. Ama tazim niyeti yoksa da teşebbüh de en büyük günahlardandır. Kâfir'e benzeyenleri de allah Teala son nefeste imanını alma tehlikesi geliyor. Şimdi mektubat dersine buradan konu açacağım. Yani benzeme meselesi. Burada Yani burada da söylüyor bunu. Yani diyor ki Nevruz Bayramı'na çıkma. Kutlama merasime katılma. Yani. Ya o gün yaptıkları işlere muvaffakat edersen muvaffakat ne demek abi? Uyum sağlamak demek. Sen uyum sağlamasın, yücibül küfrüm, küfrüm ucibtir. Neden? Çünkü neden? Bir insanın kalbinde din, iman Allah peygamber sevgisi olduğu zaman Allah ve peygamber din düşmanı sana ne diyorum? Karının düşmanının kutlamasına katılmıyorsun bilmem babanın katilinin veyahut da katilini bırak. Sokakta kavga ettiğin adamın yanında resmi olan adama selam vermiyorsun. Onun üzerinde bir düşmanın üzerine gördüğün bir atkıyı aman ya bırak şu pis herifin aynı renk ben takmayayım onu hatırlatıyor falan. Ona bile gıcık oluyorsun boynundan atıyorsun. Sevmediğin bir insanın kıyafetini veya ona benzeyen kıyafetle gelene ya çıkartmıyorum şu herifin ...şunu bana hatırlatma ya... ...ne tip giymişsin böyle ya... ...aynı o pis herife benziyorsun diyorsun... ...kimse, düşmanın... ...düşmanın kimse... E ...yani şahsi, nefsi... ...gıcıklıkların, kıskançlıkların... ...düşmanlıkların, nefretlerin, kinlerin... ...ki İslam'a göre geçersiz şeyler... ...bunları... ...baz alarak... ...hiç onlara uymuyorsun... ...günlerine uymuyorsun... ...güldüklerinde gülmüyorsun... ...sevindiklerinde üzülüyorsun... ...üzüldüklerinde seviniyorsun... Öyle mi düşmanda matem var oh bizde düğün bayram var yapıyorsun öyle değil mi kardeşim bizim memleket böyle değil mi haşiretler kültürü böyle değil mi kan davalılar böyle değil mi kavgalı aileler böyle değil mi öbürünün başına geç öbürü sevinmiyor mu onun güldüğünde burada gülüyorum. ne kadar siniri bozuluyor vay anasını toplanmışlar yiyorlar çöpünün. onların yediği yemeği göre olan diyor Bu yemeği yapmayalım diyor ya bu ne şey? bunlar yiyor bunu diyor falan. Bu bunlar yiyor diyor. Onun giydiğini giyinmiyor, kuşandığını kuşanmıyor. Aynı renk ayakkabı almaz. Yani böyle ya. Peki kainat yaradan Allah'ım. Bensin dostunuzum. en mümin kullarım. Düşmanlarımı dost etmeyin. Ben zarar görmem. Siz zarar görürsünüz Allah buyuruyor. Bize acıdığı için. Hiç dostumuzu dinlemeyeceğiz ya? Ölürken kimden yardım isteyeceğiz? Kabirde kim bize yardım edecek? Elimizden tutulacak. Sıratı kim geçirecek bize? Mizanda sevabımızı kim ağır getirecek? Resulullah şefaat etse kim ettirecek? Kim izin verecek? Allahsız bir şey mi var? Allah olmadan izin vermeden şefaat ver edebilir mi? Peygamber olsa amcasını edebilir mi? İbrahim Aleyhisselam babasını kurtarabiliyor mu? Lüt Aleyhisselam eşini kurtarabiliyor mu? Nuh Aleyhisselam oğlu kafir Kenan'ı kurtarabiliyor mu? Yani Allah'ı devreden çıkararak seni kim kurtarabilir? Rabbimizi kızdırmayalım. En kızdığım iş diyor düşmanlarıma dostluk göstergeleri yaptığınız anda ben sizle ilişkiyi keserim. Onlar sana tamam, kafir olur mu? Olmaz. Mı? Ya tamam kafir olmaz. E kafir olmadım. Allah sana kızar mı? kızmaz mı? Kızar. Allah'ın da gazabını aldıktan sonra da ifla olmazsın yani. <gülüyor> i̇fla olmazsın. Çünkü son nefes tehlikeye gider. Mevla gazap ederse bunu. Kolay iş midir ya? Yani sen madem ki dünyavi, maddi efendim, şahsi, nefsi düşmanlarına bu kadar Nefret ediyorsun, uyuz oluyorsun, hiç onlarla uymuyorsun, uyum sağlamıyorsun. E Allah'ın düşmanlarına eğer uyum sağlayabiliyorsan demek ki senin kalbinde iman İslam yerleşmemiş. Sen demek ki onların yaptığına razısın. İnsan rahatsız olmaz mı arkadaşım? Ha mükrah olsan, zorlan olsan dedik ki mazursun. Ama sen keyfine durup dururken Allah'ın düşmanlarından uyum sağlıyorsun. Bu neyi gösteriyor aslında? Bu şunu gösteriyor ki sen onlardan yaptıklarından razısın, memnunsun. Yani. Allah'ın kızdı adamlarla senin bir derdin yok yani. Allah için buğzun yok yani. O zaman bitmiştir. Ne konuşacağım ki ben sana? Şimdi mektubatta dersimiz man buyuruyor ki deri buyuruyor ki Ben gittim merreten bir kere şahsın. bir hasta ziyaretleyin. Katkaru <gülüyor> muhakkak yaklaşmıştı minel ihtizar, ölüme yaklaşmıştı. Öldü öylece, komşu dediler yani, o Efendi Hazretleri buyurun ziyaret eder misiniz? Gitti. Velemma aküntü ne zaman oldu müteveccihen yönelici ila hali, onun manevi hali çünkü ölüm halinde, komada, tabi insanlara sorduğuna cevap verecek durumu yok ama, tabi o arada imanlı, Kurtarılma, kurtarmama tehlikesi olduğu nokta. Son nefes en tehlikeli yer noktamız. Allah iman selameti versin. Cümlemize amin. Manevi hali acaba e, nasıldır yani kalp aleminde? Çünkü Evliya Allah biliyorsunuz. Cevâsîsîl kulûb kalp casuslarıdır. E, keşifleri açıktır Mevla. E, bunun delilim var mıdır diyorsun. Ben Tirmizi'den hatis okuyorum. İttakû firasetel mü'min. Mü'minin ince anlayışından sakının. Kamil mü'minin tabii. Fe'ynev yanzurubi nurillah. Resulullah bile o Allah'ın nuruyla bakar. Şey Allah'ın ışığıyla, nur ışık. Allah'ın yaktığı bir nurla bakana bir şey gizli kalır mı? E bizim lambayla bakarsan çok gizli kalır. Ama Allah'ın nuruyla bakarsan bir şey gizli kalmaz. Şimdi mana panseri bu nura sahip insan tabii ki. Ben diyor baktım diyor. Ra'aytu kalbe o kalbini gördüm fi zulumatin dedi. Çok şiddetli karanlıklar şeyvay. Çünkü karanlıklar tehlike yapar. Son nefeste Hani son nefes olmazsa insana tevbe kapısı açık, bir iyilik yaparsın sevap günahları sildirir falan. fakat e son nefes daha namaz kılacak payın kalmamış, oruç tutacak günün kalmamış, zekat verecek halin kalmamış, efendim dua edecek mecalin kalmamış yani bu karanlık neyle açılır abi? Son nokta, geri telafisi yok. Baktım çok şiddetli karanlıklar var. Ben o zaman dedim ya ben bir komşuluk hakkı var, Müslümanlık hakkı var. Ben Allah'ın verdiği feyizlerden, nurlardan bereket bir manevi bir ne diyorsunuz? Akis bir yansıtma yoluyla bir şefaat bir nevi. Bir yani himmet diyoruz biz tarikat tasavvuf tabiriyle. Edebilir miyim? İşte ne dedim? Allah izin vermeden peygamber olsa şefaat dedim Böyle mağmurabbane ne yapsın? Velemme akıntü mütevetciyen ne zaman yöneldim diyor. Teveccüh denir buna. Teveccüh Yöneliş yani kendinde bulunan manevi halden karşı tarafa bir yansıtmak suretiyle oradaki karanlığı bir açma operasyonu diyelim. Liras edilge zulma, o karanlıkları kaldırayım diye yönel uğraşıyorum yani bir gayret yapıyorum ki manevi de o da bir insana zor gelen şeyler bunlar. lem <gülüyor> arttık. Hiç diyor bir karanlık katman. Allah Allah, Cenab-ı bu ya. me anlaşıldı bade tevbe kesir çok teveccüh ettim diyor ya. Ya çok teveccüh, şöyle bir şey teveccüh meselesi. E, Hadis-i Şerif yine Bukhari'den delilimiz var bu konuda. Tasavvuf eylinin tabirleri hep ayet-i Hadis'ten alınmıştır. E, Hadis-i Şerif'te ne diyor? <gülüyor> benim dostlarım, kullarım, salih kullarım, velilerim öyle makama gelirler ki bana benim adıma neye yemin etseler, anditçeler yani... Ya Rabbi şunu yap deseler mutlaka yeminlerinde yani ne kadar garanti vermişim ki diyor. Benim adıma yemin eder diyor yani. Ya Rabbi diyor senin zatın hakkı için dediği anda diyor ben diyor. Yevaksem alellah aleber. Yalancı çıkartmam diyor mı öyle? Mahcup etmem diyor dostlarıma E şimdi Muhammer Rabbani'nin bu teveccüh karşısında İmam Rabbani ne demek ya? İmam Masum oğlu mesela ne diyor? Bir hafta adam yanında kalıyordu. Bir haftada Tarikat derslerini bitirttiriyordu. Seyri sülkünü bitirttiriyordu. Fena fila, feka fila, e, seyri Allah si ilallah, seyri fil eşya, seyri ilallah, seyri, seyri fila, seyri anillah. Bütün manevi makamları bir haftada. Ya bu var ya 400 senelik yol mürşitsiz. Sırf ibadet yapsa o da. Bütün makamları bitirtiyor. Bir haftada halifelik veriyordu. Bir haftada. <gülüyor> 40 senedir yani Efe senin yanındayız. Bir kram ilerleyemedik ya. Bu Efendi Hazretleri'nin kabahati değil ki tabii ki ne kadar e, bir donuk bir varlığız ki yani bir şey alamamış, Kabiliyet yok yani. İmam, İmam Rabbani ne demek arkadaş? Bir teveccühüyle yani bir manevi e, haliyle e, feyiz vermesiyle beraber karşısındaki adamı e, odunu adam eder. Adamı veli eder, evliya eder. Adamı <gülüyor> e, mürşidi kamil yapar. Hadi git memleketine mürşidi kamil sunar. Sırf İmam-ı Rabbani yetiştirdiği Adem el Ben Hazretleri Ravza-i Medine'de yatıyor. Sırf İmam-ı Rabbani Halifesi Adem el Ben Hazretleri 900 bin kişi Müslüman etmiş. 900 bin kişi Müslüman 900 bin, 1 milyon müritlerden bahsediliyor. Velilerin sayılarından bahsediliyor. İmam-ı 700 bin velilerden bahsediyor. i̇mam Rabbani halifelerinin halifeleri falan ya. Ki Halid-i Bağdadi Hazretleri İmam-ı Rabbani kaçıncı... E, Son kuşak sonra. Haldi i Hristiyan Şam'da tekkesinin önünde mübarek otururken oradan bir Hristiyan efendim yoldan geçerken ona manen şöyle bir teveccüh etti vakit Nara atarak cezbeye gelerek Hristiyan tekkiye girerekten müriz oluyor. Veli oluyor. Bir bakış. E burada kalkmış koca İmam-ı Rabbani Hazretleri bir karanlık kaldıramadım diyor ya. E burada demek Allah izin verdiğine oluyormuş. Allah izin vermeden olmuyor. Bir. E, Allah kime izin veriyor? Adamda da bir irade varsa, hidayet arıyorsa, bir iyilik kabiliyeti varsa bak karanlık kalkmadı diyor. Ama çok teveccühten sonra anlaşıldı ki ennetilke zulümâti nâşeytü min sıfatil köfûr Dediler ki ey imam sen bu teveccühlerini dağlara yapsaydın ve levennekum de avtumullâh mûkınîne bil icabeti İcabeti kabul olunacağınıza yakinen şüphesiz Allah'a inanarak dua yapsaydınız. Lezalet <gülüyor> bi duai kubul cibal hadis-i şerifte dualarınızla dağlar kayardı yerlerinden giderdi diyor. Ee, ey imam sen bu teveccühlerini, dualarını dağlara yapsaydın, dağları kaldırırdım Allah buyuruyor. Yani manevi ilham tabii bu şimdi ayet geldi demiyoruz. Ama hadis-i şerifler altında deliller getiriyorum. Bak dualarınızla dağlar gider diyor. Ey marabbanın şüphesiz yakini imanı olduğu belli. Duası dağı devirecek bir zat yani. Ama kalkmadı. Ama baktım ki diyor ey imam bunun günahı öyle içki kumar faiz fuhuş gibi normal normal derken kebair de olsa büyük günah da olsa kafirlikle alakası yok. Anlatabiliyor muyum? Kafirlik şahibesi yok. Çünkü neden? Bir adam zinanın haram olduğunu biliyor. Zina yapıyorsa bunu kebair büyük günah denebiliyor. Kafirlikle benzeme noktası yok. Bir adam işki uçuyor, bilmiyorum ne bu haram olduğunu biliyorsa kafir diyemiyoruz. En büyük günah açlıyor, ama bu adamda burada kafirlik şaibesi yok. Ama ey iman buyurdum evvela, bu hasta kalbine karanlıklar kapladı, ama sen bu karanlıklarına kadar dua sen kaldıramazsın uğraşma. Çünkü neden? Elleti öyle bir küfür sıfatı, kafirlik sıfatı var ki o meknunetün. Gizlenmiştir, saklanmıştır. Fi bu hastanın içinde bir küfür sıfatı var. Bu karanlıklarda nereden geliyor? Normal günahlardan gelmiyor. Normal derken en büyük günahları da buraya kattım yani. Onlardan gelmiyor. ye nereden geliyor? Şirk ve küfürle karışıklık bir, bir sıfattan geliyor. Peki bu nedir ya Rabbele alemin? Ben adamı tanımıyorum. Hasta dedi, ziyarete geldik ben. Adam da konuşan müredemi ne soracağım? Fe inne menşeetil ve menşeutil kel kudurati. O bulanık kalbi bulanmış, kararmış, dumanlar yani iman nuru pırpır ediyor. Çünkü mum gibi düşünün, fener gibi düşünün. Işık ne kadar kuvvetli, ona göre tabii ne kadar rüzgar kesse o kadar söndüremez. Ama ne kadar zayıf olursa fit gidiyor, fitili çok kuvvetli olmazsa. E şimdi ne oluyor? İman fitili zayıf düşmüş. Karanlıklar üstüne çökmüş. Ondan sonra muhalif rüzgarlar esiyor. Yeller esiyor. E burada azıcık bir nur var. Azıcık, azıcık, azıcık. O öldü, ölecek. Bir de bakarsın Tak, nur sönse imansız öldü. Çünkü iman kalpte bir nurdur. Nur, nur söndüğün cömme tehlikesi var. Çünkü dediler, Ey imam, bundaki karanlıkların, bulanıklıkların kaynağı Hüve muvaliatü ehlel küfri. Hüve o nedir? Muvalatu bunun dostluk etmesidir. Kimlerle? Ehlel küfri, küfür ehliyle. Bu Müslümandı. Adama şirk ve kafirlerle, şirk ehliyle, inkar ehliyle dostluk iyi geçinir. Çok. çok dostluk yapardı. Dostluk yapardı. Ve bana o zaman zahir oldu li bana en neuşan la enبغي gerekmez et teveccüh. Artık teveccüh uygun değil. Yani yönelmem, feyiz vermem lidef def'i't il bu karanlıkları savuşturmak için benim ona yönelişimin, e, yönelişimin lüzumu yok. Niye lüzumu yok? Feinle tenkiete çünkü onun aklanması paklanması minha bu karanlıklardan ve bulanıklıklardan merbuda bağlanmıştır bağlanmıştır. Birazabir nahr cehennem azabına bağlanmıştır. Bu illa bir yanacak diyor. Çünkü öbür günahlarda tövbe kapısı açık oluyor, şefaat erişiyor, Allah'ın affı mağfireti yetişiyor falan falan falan. Bu bir cehenneme girecek diye. Çünkü neden? Bu. Ellezi, o ateş gibi o ceza küfri kafirliğin cezası mutlaka ateş ya bu da madem kafirlere benzeme ve kafirlerle dostluk ilişkisi kurma münasebetiyle geldiğinden normal zina gibi işki gibi kumar gibi olmuyor şirkle karışan bir günah şirk ehlini sevmek ve dostluk etmek benzemek meselesi o zaman küfrün cezası ebedi cehennem ha bu ebedi olmasa da ebedi olmasa da bu da illa bir yanacak onun sen bu karanlıkları kaldıramazsın. Ve ulim yine burada anlaşıldı ki en nefihi pekat diyor. Teveccüh edince tabii ne demek istiyoruz? Yani ultrason yapıyorsun. Midede ne var? Böbrek damalları vesaire kontrol. Şimdi Arap panzeri teveccüh ediyor, keşif yapıyor. Bu teveccüh ve keşif sayesinde yine anlaşıldı ki en nefihi o hasta adamda var var. Miktare zerretin minel iman. Nuru çok azalmış, çok azalmış ama zerre kadar imanı var. Tespiti yaptım diyor. Zerre kadar imanı olca ve en ve kurtulacak. Minel hulud ebedi kalmakta. cehenneme girmekten kurtulamadığını Mevla bildirdi diyor. ilham etti diyor. Çünkü şirkin şaibesi var. İşte demin onu dedim sana. Gavurun gününe hürmet ediyorum dersen zaten gavur oluyorsun. Ama hürmet için yapmasan da efendim biz de uyduk sürüye hesabı yap, yapıyorsan benziyorsun dedim. Benzemekten de Rabbini kızdırıyorsun dedim. Benzemek az iş mi dedim sana zaten. Sen zaten benzemekten sen bunu kasıtsız bir benzemeden dolayı büyük günah görüyorsun, tehlikeye giriyorsun. Öbür türlü ben hürmet ediyorum, kutluyorum. Cavurun günü kutsaldır dediğin anda zaten kıpkızıl Hitler'in gibi gavur oluyorsun. Zaten o zaman o zaman kafir olur mu olmaz mı ihtilafa girmiyor ki? Benzeme yapmayalım diye hep anlatıyorum sana cehennemde bedel kalmaktan kurtulacak. Bir bereket izalik el miktarin eliman. Serre kadar imanın bereketiyle Mevla'dan yani aldığım ilham üzere diyor anlaşılan. Fakat adam derecede imanı var işte sonunda son nefeste imanı kurtardı kurtarmadı Tabi. Ve lem maşahad ne zaman müşahede ettim fi o hastada hazel bu durumu vaziyeti ve düştü fi hatri aklıma hatırıma geldik en ne uşan hel yecuzu caiz midir en yusalla Ölürse cenaze namazı kılınması aleyhi bu kişi üzerine. Ya bunun cenazesine de çağırırlar beni. Komşusu, monsusu. Sen ziyarete gelmiştin Efendi Hazretleri hadi namazına gel. Ben şimdi cenazesi kılınmış evla Yoksa caiz olmaz. Fezâhara zuhur etti bâdet teveccühi. Geliyor musun? Yine teveccüh. Yöneliş. Manevi şeyi kuruyor. Efendim. Bu teveccühden manevi yani e, incelemeden, keşiften sonra zuhur ettiği ki en Yusallah yembeği en neushan yembeği lazımdır. En Yusallah cenaze namazı kılınması gerekir. Ale cenazesini kıl dediler diyor. On diyor. Fel Müslimun ellezine oyle Müslümanlar ki yucuru ne diyorlar yollar rusu ehlil küfri kafirlerin merasimlerini kutlamalarını falan yapıyorlar. Marvucu dili iman imanları var ise. Yani imanları varsa şey dedim helalı helal biliyor aram aram biliyor. Hürmet etmiyor. Kutsal demiyor. Ama işte uyuyor nefsine. Yapıyorsa yani onların günlerine görüntüde değer veriyor. Kalpten değil. Yani kalben bugün kutsaldır. Bugün Allah'ın tayin ettiği bir gündür dediği zaman zaten şirki Allah'ın e, hükmü gibi kabul etmiş olur. Haşa. Onu demiyor. Buradaki Yuhaz-ı manası Görüntü de kutlama gibi. Aynı pilavı pişiriyor, boyalı pilavı yiyor. Aynı efendim hindi yiyor. Falan falan. Görüntü uyuyor yani. Yembeği gerekir en yusallâ. Yine de cenaze namazları kılınsın aleyhim onların. Çünkü diyor Müslüman mısın sorsa Müslümanım diyor. Bu haram mıdır sorsa haram diyor. Onun için diyor yine biz diyor ehli kıble kafir demeyelim diyor. Ve la yembeği uygun olmaz ilhakum onları katmak bil küffar. Kafirlere katmamız kafir bellememiz uygun olmaz kemah ve amelul ve niteki muamelion bugünün ameli de böyledir diyor yani zaten bugün de öyledir yani kafir sayılmıyor diye ben anlıyorum. Yani bugün demek istiyor Hindistan'da buradaki yani şeyde de zaten Müslümanlar Hinduların bayramlarına katılıyor, kutluyor diye de biz de Müslümana gavur demiyoruz, Gavur muamelesi de yapmıyoruz. Çünkü görüntü itibarıyla uyum sağlamakla beraber adama kafir dersek memlekette Müslüman kalmayacak. Onun için diyor zaten Kâbü denmiyor ama diyor zaten de denmemeli diyor. Denmemeli diyor. Ve en bagi gerekiren yurca umulur necatuhum. Kurtuluştan umulması icab eder minel azabile bedi'i Sonsuz azaptan kurtulurlar. ahiral emri işin neticesinde. Ama kardeşim işin sonunda yanar yanar yanar diyor. Cennete direkt gidemez diyor. Bak onlar kesinleşiyor. Cennete direkt gitme hayali suya düştü. İşin neticesinde diyor, çünkü diyor mutlaka yanacak diyor. Çünkü kafirlere benzediği için diyor, Sırf o benzemek ve uyum sağlamaktan dolayı bile şaibe küfürle karışık bir günah olduğundan normal. Büyük günaha da benzemiyor diyor. Ateşe mutlaka bir girer diyor. Yanar yanar yanar diyor, ebedi azaptan kurur. Ebedi azap. Hepten kavur mu bu ya? Ne kadar tehlike görüyor musun? Sonsuz azaptan kurtulur diyor, işin neticesinde nihayet çıkar diyor. Nihayet çıkar Arkadaş hadis-i şerifte buyuruyor ki bir kere cehenneme bir an sokulup çıkarılan var. Müslümanlardan cehenneme girmenin meratibi var. Farklı basamakları var. Birisi diyor, şöyle diyor melekler böyle bir sokup çıkarıyorlar. Ama kömür gibi çıkar. Bir dakika bekletirler, bir saat beklettiler, bir gün bekleyen var, bir sene bekleyen var, on sene bekleyen var, elli sene bekleyen var, 100 sene yanan var, 500 sene yanan var, bin sene yanan var. Yedi bin seneye kadar hadis-i şerifte buyuruyor, Hakim-i Tirmizi'yi rivat ediyor, yedi bin seneye kadar Müslüman olup da yanacak adam var. Yedi bin sene. Bütün dünyanın başından sonuna kadar, ömrü kadar ya. Sen şurada bir saniye, yedi saniye kibritin ateşine dayanamıyorsun. Yedi bin sene cehennemin ateşine nasıl dayanacaksın? Neymiş yavrun şeyini kutlayacağım derken kendinin imanını tehlikeye atıyorsun. Son nefeste kafir ölme tehlikesi de var. Kafir ölürsen zaten ebedi çıkamıyorsun. En azından burada şu garantisi var ki Müslüman ölsen bile cennete direkt gidemiyorsun. Müslüman ölsen bile mutlaka cehenneme giriyorsun. Ahir alemri diyor işin sonunda çıkar diyor. Ya bu tehlikeye gavurun merasimine katılıp kutlayıp benzemek için efendim bu kadar büyük tehlikeye yanmaya Allah'ın düşmanı, senin düşmanın, vatanının düşmanı, dostlarının düşmanı, peygamberinin düşmanı şu anda fırsat Rus'a işgal edip karına tecavüz eder. Keser doğrar, yapmadı mılar Hristiyanlar kaç kere? Rusya oradan işgal etmedim Karadeniz'i? Oradan e, Yunanistan işgal etmedi mi Balıkesirleri, Bilecikleri? İstanbul kaç kere işgal olmadı mı? O doğu güneyde o bir Türkmenler tarafından çeteler tarafından işgal olmadım. Bütün insanlar çocuk çocuk tecavüz edip toplu mezarlara hala çıkıyor toplu mezarlar. Ya sen diyor Rabbimiz düşmanına niye böyle dostluk ediyorsun diyor gününü kutluyorsun diyor. Kendi düşmanının güldüğü günde gülüyor musun diyor. Oynadığı günde oynuyor musun diyor. En ufak bir sevdiğini hatırını saydığının Düşman bellediğine dostluk ediyor musun diyor Mevla. Peki hiç mi benim hatırım yok? Hey gidi benim zavallı, gafil ve cahil Müslüman kulum, mümin kulum. Sen aleyhine çalışıyorsun. Sen kendinin düşmanısın be. Sen canını düşmanısın başta. Canını cehenneme atıyorsun. Ne için gavurun hatırı için? Tövbe lazım Ben bu yılbaşı kutlamaktan daha büyük bir sefahet, daha büyük bir rezalet görmedim. Bir de insanın kendi menfaatını bu kadar düşünmemesi Kafirlere benzemek için olacak işte. Hadi nefsine uydun zina etti. Nefsine uydun içki tamam. Bu günahlar kebair, büyük günahlar. Ama yani bir derece canının bir hazzı var. Yine bir nefis, bir bir keyif aldım için. Ya burada. Nedir ya? E ben de şenlik yapacağım. Yap Ramazan bayramında Ya ben sana şenliği şey etmedim ki. E içki her zaman aram. Ben Ramazan bayramında içki işleyemem sana. Kusura bakma. Kutlayacaksan, tebrik edeceksen, hediye edeceksen. Hicri başım var. Onda. Kaç kere dedim niye bu Hicri Yılbaşı'yı canlandıramıyoruz? Niye Hicri Yılbaşı'da bir ekonomi canlanmıyor? Niye bir hediyeleşme kültürü geliştirilmiyor? Niye bir tebrik mesajları bile atılmıyor? Gidin bakın diyor, telefon kanallarına sorun belki de onlar mesajları bilebilirler. Ne kadar mesaj atılıyor Hicri Yılbaşı'da? Türkiye'de o kadar düşüktür ki sayı. Birkaç binde yakalır yakalmaz. Yazıklar olsun. Müslümanım diyen bir millet için yazıklar olsun. Hicri Yılbaşı'nın esamesi yok. Resulullah sahabenin bu kadar 1400 senelik bayramımız ortadan kaldırıldı. Yerine bu konuyor ve bu da milletin artık normal alışkanlığı haline getirilmeye çalışılıyor. Biz buna direneceğiz. Kültürümüzü kaybettirmeyeceğiz. Daha 100 sene evvel bu hicri yılbaşı vardı bu yoktu ya. Ya 100 senede ne değişti ya? Niye bu kadar birden kendinizi kaybettiniz ya? Osmanlı'nın torunları yazık değil mi sizlere? Evladı Fatihan'sınız ya. Yakışıyor mu sizlere ya? Adam diyorsa ki ben evladı Fatiha'nın bilmem ne değilim. Adam zaten Yavuz'a söylüyor. Yavuz'a katil diyor herif. CHP'nin üyeleri falan bugün yine kurulda kavga çıkmış. Bilmem anayasa bilmem ne kurulunda. Adam Yavuz Selim'e konuşuyor yani. Kıymetli dedemiz, atamız Yavuz Selim, Sultan Selim Han Hazretlerine seni. Biz o büyüklerimizin torunlarıysak Fatihlerin, Yavuzların ehfadıysak Evladı Fatihan isek, elü Sünnet Müslümanlar isek, ne olur? Biz bu yavur merasiminin yanından bile geçmeyelim, özel programlarda izlemeyelim. E ben size Allah için ne yapayım? Yarın gece beyaz TV'deyiz Saat kaçta? 11 yani. Yarın gece 23'ten sonra ben yani Perşembe sohbetini yapacağım inşallah kısa da olsa bir sohbet, bir ders, bir şey yaparım. O sohbeti kısa yaptıktan sonra Beyaz TV'ye geçeceğim. Çünkü dernekte de yapmayacağız Ahmet Gesevey'de. Şu anda çünkü oradan Beyaz TV'ye geçeceğim için uzun sohbet yapamam. O da birkaç saat sürüyor. Onun için burada bir sohbet yine yaparım. İnşallah oradan Beyaz TV'ye geçerim. İnşallah milleti dinletirin. İşte Dijitürk'te de olduğu için kanal fazla e, dinleyen olabilir. Değişik çevreler sorabilir, sorular soracaklar. Bir şeyler cevaplar veririz. İnsanların idatine ve sülü olalım. Davet yapalım. Tebliğ yapalım. Bir kişiyi kurtaralım. Allah da bizi kurtaracak inşallah. O tanımızı kurtaracak. Onun için e, sizden bunu rica ediyorum. Ondan sonra da cumartesi akşam. Yani e, cuma akşam ben yine şifa işlerim. Her gün karşınızdayım ya. Yani. Her gün karşınızdayım. Hiç. Konuş hoca diyorlar. Biz de olsa dinliyoruz. Ya fedava dinlemeyin. Kimin insanları teşvik yapın, davet yapın. Birilerine çağırın, edin, getirin, götürün. Şimdi en nihayetinde bir mesajla, bir tweetle insanlara ulaşılabiliyor yani. Kanalın adresini verin, reklamını yapın. İnsanlar bu kanala yönlensin. Hidayet kanalına gelsin. Talalet kanallarını terk etsin. Helak olacaklar. Hele yılbaşı gecesi. Özellikle e, cumartesi saat 9'dan sonra ben başlarım. İnşallah. İşte 12'de bunlar patlasın, çal oynasınları yapana kadar o araya kadar sizi meşgul etmeye çalışırım. Yani yılbaşı ile ilgili çok konuşmanın o gece çok önemi kalmıyor dedim ya. Çünkü neden? Zaten herkes düzenlerini kurmuş oluyor. Ne patlatacaksa patlatıyor yani. Şampanya patlatmaktan bahsediyorum. Ama sakın şimdi gidip de bilmem ne bunlar. Öyle şampanya patlattı bu düzenekçiler. Biz de hazırlığımızı sohbete göre yaparız. Biz ne de derslerimiz çok, kıyamete kadar yapsak bitmeyecek kadar kitabımız var. Derslerimizden devam ederiz inşallah. Dokuzdan sonra da e, cumartesi akşamı yani özel olacak bu tabi çünkü cumartesi normalde canlı yayını dersim yok, Bursa haricinde yoktu cumartesi yapacağız Allah Teala hidayetler halka eylesin tesirler yaratsın, insanların kalplerini bu kanallara çevirsin, ehli sünnet alimlerini dinletsin, Allah Teala bu sohbetleri dinletsin, dinleyenlere mutlaka hidayet yaratsın dinletenlere, davet edenlere tebliğ edenlere iki cihan saadeti halka eylesin Allah'ım iki cihan da kalplerini mesrur eylesin, Allah'ım sizlerden razı olsun dinleyip dinletenler hizmet edenler davet edenleri Allah'ım dünya va ahirette kaza bela musibet keder göstermesin. Tuttuğunuz altın etsin. İşlerinizi güçlerinizi rast getirsin. Yeter ki siz fırsat bulun, imkan bulun. Geniş fırsatlarla imkanlar. Bu dine hizmetçi etsin Allah cümlemizi. Fazlu keremiyle muamele eylesin cümlemize. Amin O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ali teslimen katiran rabbil alamin amin. صل عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الزمال وأكثرى صل عليك الله ما غيث همى حوق السهول وبالجبال وبالقرى